Osmanlı İmparatorluğunda Üretim ve Teknoloji Transferi, 1800-1914 ila 1914. Donald Kuatart, 2010-1 Teknoloji Transferinin Bağlamı, Mekanizmalar ve Engeller Bu çalışmanın genel konusu, batılılaşma ve modernleşme süreçleriyle bağlantılı olarak Orta Doğu'daki yaşamın her alanını etkileyen yaygın bir dizi değişimin yaşandığı 19. yüzyılda Osmanlı imalat sanayisinin nasıl değiştiğidir. Batı hegemonyasının yeni dünyasında hayatta kalabilmek için Osmanlı Devleti ve Tebaası, Avrupa'dan siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik kurumlarını büyük ölçüde ödünç almıştır. Teknoloji transferi, yeniliklerin menşe ülkelerinden Osmanlı topraklarına taşınması, Osmanlı Batılılaşma projesinin başarısı için hayati önem taşıyordu ve projenin özünü oluşturuyordu. Tarihçiler bu kavramın geçerliliğini örtük olarak kabul etseler de, çalışmalarında teknoloji transferi sorununu büyük ölçüde göz ardı etmişlerdir. Teknolojinin yayılması, demiryollarından, telefonlardan ve savaş gemilerinden tıbba, Martini tüfeklerine ve dikiş makinelerine kadar Osmanlı yaşamının tüm yelpazesinde gerçekleşti. Batı'dan askeri teknoloji transferi önemliydi ve genellikle askeri reform başlığı altında belki de en çok dikkat çeken konu oldu. 19. yüzyılın bir döneminde, teknoloji transferi sayesinde Osmanlı donanması dünyanın en güçlü deniz güçleri arasında yer aldı, ancak burada ele alacağımız nedenlerden dolayı geriledi. Osmanlı ordusu ise, örneğin 1897 Yunan Savaşı'nda, Batı askeri teçhizatının, ve taktiklerinin, yaygın olarak benimsenmesi ve kullanılması sayesinde saygınlık kazandı ve başarılar elde etti. Teknolojik üstünlüğün, Osmanlı Devleti'nin hem taşra ileri gelenlerine hem de kabilelere karşı kendi iradesini dayatmasını mümkün kıldığını da unutmamalıyız. Osmanlı ulaşım ve iletişim alanlarında da önemli teknoloji transferleri gerçekleşti. Osmanlıların telgrafı benimsemesi ve İstanbul'un Avrupa'ya yeraltı kablosuyla bağlanması 1850'lerde gerçekleşti, yüzyılın sonuna doğru, kalın bir telgraf hatları ağı, Uzak Arabistan'da dahil olmak üzere imparatorluğun neredeyse her köşesine ulaşmıştı. Batıda geliştirilmelerinin hemen ardından, buharlı gemiler Osmanlı sularında da sıkça görülmeye başlandı. Bölgedeki artan kullanımları, bu teknolojinin küresel yayılımıyla yakından paralellik gösterdi, 1850'ler ile 1890'lar arasında 15 kat arttı ve sonraki 20 yılda neredeyse 3 katına çıktı. Birçok Osmanlı kent merkezi, bazen dönemin çok geç bir döneminde, tramvay sistemleri ve belediye aydınlatma sistemlerine kavuştu. Şehirler arasında Balkan, Anadolu ve Arap illerinde bir demiryolu ağı gelişti. Bunlar kırsal kesimi dönüştürdü ve bazen tarımsal üretimde büyük artışlara yol açtı. Demir yolları ayrıca milyonlarca Osmanlı tebaasının yaşam biçimlerini de değiştirdi. Örneğin, 1911'de Osmanlı hatları 14 milyon yolcu taşıdı, banyolarda yaşayan yolcuları yarattı ve imparatorluk genelinde iş gücü, moda ve fikirlerin dolaşımını kolaylaştırdı. Üretim teknolojisinin transferi çok önemli bir konudur. 19. yüzyılda batı dışı dünyanın ve günümüzde 3. dünyanın başarılı gelişimi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Dolayısıyla, teknoloji transferini tartışmak aslında tüm kalkınma sorusunu incelemektir. Bazı ülkeler neden gelişmiş ve güçlü sanayi devletleri haline gelmiştir? ve diğerlerinin dünyanın çoğunluğunu oluşturan ve Osmanlı İmparatorluğu ile 20. yüzyıldaki halef devletlerini de içeren ülkelerin bunu başaramamasının nedenleri nelerdir? Max Weber, Joseph Schumpeter ve David Lentz gibi yazarlar, bu karmaşık ve zor sorunu çözmek için çeşitli açıklamalar öne sürmüş, din, girişimcilik ruhu ve, veya doğal kaynakları vurgulamışlardır. Cevabın, bence, iki aşamalı bir araştırma süreciyle bulunabileceğine inanıyorum. Her bir örneğe, bu durumda Osmanlı İmparatorluğuna, mevcut değişkenlerin karışımını belirlemek için bakmalı ve daha sonra bunların üretim teknolojisinin transferini nasıl kolaylaştırdığını veya engellediğini anlamaya çalışmalıyız. Ayrıca, belirli devletlerin kalkınma potansiyeline getirilen kısıtlamaların niteliğini ve kapsamını belirlemek için uluslararası ekonomiyi de incelememiz gerekiyor. Yani, 19. Yüzyıl Osmanlı dünyasında bilgi ve teknoloji transferi ile sanayinin değişen yapısı ve karakteri, Orta Doğu'da ve uluslararası ekonomide işleyen karmaşık bir faktörler kombinasyonundan kaynaklanmıştır. Sadece Batı veya Osmanlı faktörlerini incelemek yeterli değildir. Batıdan Osmanlı İmparatorluğuna imalat teknolojisinin akışını belirleyen, her iki değişken kümesinin de kendine özgü karakteri ve aralarındaki etkileşimlerdi. Bu etkileşimler zaman içinde değişerek imalat gelişimindeki değişimlerin belirli yönünü şekillendirdi. Avrupa ve Orta Doğu'daki imalat anlayışımızda, 19. yüzyıl endüstriyel teknoloji transferi sorusunu derinden etkileyen önemli ve devam eden bir değişim yaşanmaktadır. 10 yıllardır, Avrupa sanayisinin dünyayı tarihsel olarak fethini, İngilizlerin sanayileşme deneyimi prizmasından gördük. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarındaki yoğun mekanizasyon ve fabrika tabanlı seri üretim teknolojisinin yükselişi, Sanayileşmenin anahtarı, temel modeli olarak anlaşılmıştır. Ancak bu model artık Avrupalı tarihçiler tarafından yıkılıyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerindeki sanayi devriminin doğası ve anlamı hakkındaki anlayışımızı kökten değiştiren çok sayıda bilimsel çalışma yayınlanıyor. Bu çalışmalar, gelişmiş yüksek teknoloji ve büyük fabrika üretiminin önemine yapılan vurguyu eleştiriyor. Bu tür teknolojinin sanayi devrimindeki önemini önemli ölçüde azaltıyor ve bunun yerine, 19. yüzyılın nispeten sonlarına kadar Batı imalatında büyük emek girdilerinin, düşük seviyeli teknolojinin, el emeğinin ve iş yerinin yoğunlaşmasının rolünü vurguluyor. Bu yeni bakış açısına göre, Avrupa'nın rekabet gücü yalnızca yüksek derecede mekanize edilmiş endüstriyel teknolojinin büyük ölçekli girdilerinden değil, daha basit iyileştirmelerden ve üretim maliyetlerini düşüren büyük ölçüde hızlandırılmış bir çalışma temposundan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla, Avrupa tarihinde David Lentz ve Orta Doğu çalışmalarında ve Hirschlich ve Charles Isavi gibi büyük fabrikaların ve yüksek teknolojinin savunucularına meydan okuyor. Avrupa tarihçilerinin batı imalat sanayine bakış açılarını değiştirmeleri gibi, biz de Osmanlı İmparatorluğundaki imalat sanayine ilişkin kendi bakış açılarımızı değiştirmeliyiz. Öncelikle, yaygın varsayımların aksine, Osmanlı imalat sanayinin 19. yüzyılda gerilemediği artık açıkça görülüyor. Osmanlı sanayisinin çöküşüne dair bu yanlış ama sevilen düşünce, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinde büyük fabrika zihniyetinin yaygınlaşmasının nedenlerinden bazılarıyla aynı sebeplerden dolayı gelişmiştir. Büyük fabrikalar, kaçınılmaz olarak başarılı olacak ilerlemenin temel bir parçası olarak görülüyordu. Bunların yokluğu, dolaylı olarak sanayinin yokluğuyla eşdeğer olarak anlaşılıyordu. Küçük ölçekli imalat sanayinin devamı ilerici ve modern olmayan bir durumdu ve bu nedenle uzun süre araştırmacı için görünmez kaldı. Osmanlı sanayisinin tarihi, sadece loncaların gerilemesi, Manchester'ı taklit edememe ve verimli Avrupa imalat sanayisi karşısında el sanatlarının amansız çöküşüyle sınırlı değildi. Bazı Osmanlı imalat sektörleri çökmüş olsa da, birçoğu kendini dönüştürerek birinci. Dünya Savaşı'na kadar gelişmeye devam etti. Diğer yeni endüstriler ise 19. yüzyılda hızla ortaya çıktı ve büyüdü. Orta Doğu tarihçileri ve gözlemcileri, Osmanlı Yüksek Teknolojisine, ilk olarak İstanbul'da ve çok daha sonra Selanik, İzmir ve Adana gibi yerlerde ortaya çıkan büyük Osmanlı mekanize sanayi kuruluşlarına odaklandıkları için bu canlılığı ve yaratıcı tepkiyi göremediler. Başkentin ve diğer Osmanlı şehirlerinin küçük atölyelerini göz ardı ettiler. Osmanlı sanayi kapasitesine ilişkin değerlendirmelerinde en büyük zararı ise, kırsal kesimin ve küçük kasabaların geniş ama dağınık imalat ağlarını göz ardı etmeleri oldu. Orta Doğu uzmanları, Avrupa tarihçilerinin Manchester fabrikalarına odaklanıp Saksonya'nın küçük üretici ağlarını göz ardı ettikleri hatayı tekrarladılar. Büyük Osmanlı fabrikalarının az olması nedeniyle, Osmanlı sanayisinin ölü, uyum sağlayamayan, gelişmeyen bir sektör olduğu sonucuna kolayca ama yanlış bir şekilde varıldı. Bunun yerine, Osmanlı sanayisinin hayati, yaratıcı, gelişen ve çeşitli olduğunu görmemiz gerekiyor. Teknolojinin aktarımı veya aktarımın başarısızlığı merkezi bir rol oynadı. Osmanlı sanayisinin bazı bölümleri yok olurken, diğer sektörler gelişti. Bazı kırsal bölgelerde büyük yeni dağıtım ağları ortaya çıkarken, başka yerlerde köklü olanlar ortadan kayboldu. Bazı kasabalar yeni sanayilerin merkezi haline gelirken, diğerleri yoksullaştı. İlgili sektörlerin ve imalat topluluklarının kaderi farklılık gösterse de, her biri değişen uluslararası ve yerel güçlerin sağladığı kısıtlamalar ve fırsatlar içinde işlev gördü ve manevra yaptı. Teknoloji transferinin içeriği, mekanizmalar ve engeller. Genel konular. Osmanlı sanayisinin evrimleştiği genel bağlam, genellikle Avrupa'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan kapitalist ve sanayi devrimleri olarak anlaşılır. Sanayi devriminin 18. yüzyılın ikinci yarısında Britanya adalarında ortaya çıktığı konusunda evrensel bir görüş birliği vardır. Büyük Britanya'daki kökenlerinin nedenleri karmaşık ve hararetli bir şekilde tartışılmaktadır ve insan ve mineral kaynakları, fırsat ve girişimciliğin bir kombinasyonu olarak görülmektedir. Aslında, bu açıklamalar sanayi devriminin neden Britanya'da gerçekleştiğini açıklamaz, sadece nasıl gerçekleştiğini tanımlar. Her halükarda, yeni teknolojiler oradan oldukça farklı hız ve başarıyla yayıldı. Süreç tek düze değildi. Teknolojinin Britanya kaynaklarına coğrafi yakınlık veya uzaklık önemsiz görünmektedir. Büyük Britanya'nın bazı bölgeleri günümüze kadar büyük ölçüde sanayileşmiş olarak kaldı. Deniz aşırı ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve daha da uzakta, Japonya'da, her durumda oldukça farklı koşullar altında, sanayi teknolojisi nispeten hızlı bir şekilde benimsendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde olağanüstü bol doğal kaynaklar ve kolayca erişilebilir İngiliz yatırımı mevcutken, bu faktörlerin her ikisi de Japonya'da yoktu. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'ya komşu ülkeler, örneğin bir yandan Meksika, diğer yandan Çin, bu teknolojiyi çok daha geç tarihlerde benimsedi. Köken topraklarına daha yakın olan komşu İrlanda etkilenmedi, ancak uzak Rusya'nın bazı bölgeleri bu konuda üstünlük sağladı. Avrupa'nın yükselen ulus devletlerinde teknoloji transferinin hızı ve derinliğini en iyi tanımlayan kelime tek düzelik değil çeşitliliktir. Almanya'da ruh bölgeleri sanayileşmiş ancak oldukça farklı bir şekilde sanayileşmiş olan Saksonya Krallığı'na göre çok daha erken ve daha kapsamlı bir şekilde büyük fabrikalar kurdu. Üretimde teknoloji transferi modellerindeki bu büyük çeşitliliğin nedenleri karmaşıktır. Yeni teknolojilere verilen tepkiler, Hevesli ve başarılı benimsemeden, hayal kırıklığı yaratan ve istenmeyen başarısızlığa, direns ve hatta tamamen reddetmeye kadar uzanıyordu. Teknoloji transferi, çok basit ekipmanları içerse bile, tamamen teknik nedenlerle her zaman başarısızlıkla doluydu. Bu durum, özellikle transferin ilk girişimleri için geçerliydi. İngiltere ile kıta Avrupası arasındaki teknolojik uçurum ancak 1860'larda kapanmaya başladı çünkü ilk tanıtımlar, teknoloji İngiltere'de çok iyi yerleşmiş olsa bile, her zaman başarısız oluyordu. Bu nedenle, örneğin Osmanlı'nın İstanbul'da fabrika kurma yönündeki birçok başarısız denemesi hiç de olağan dışı değildi, aksine tekrarlayan küresel bir modelin parçasıydı. Doğal Kaynaklar Üretimde ve başarılı teknoloji transferinde doğal kaynakların rolü tartışmalıdır. En azından benim görüşüme göre, bu faktörler kümesine ne kadar önem vermemiz gerektiği açık değildir. Tüm büyük fabrika sanayicileri İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ve hatta Japonya, tekstil üretimi, pamuk veya yün yoluyla ilk sanayileşmeleri için bol miktarda su ve ham madde kaynağına sahipti. Osmanlı örneğinde, Zonguldak madenleri tüm Osmanlı imparatorluğunu beslemek için gerekli kömürü içeriyordu, ancak kalitesi optimalin altındaydı. Osmanlı Balkanlarında yeterli su kaynakları, mineral yatakları ve tekstil malzemeleri mevcuttu ve orada, en azından Osmanlı standartlarına göre, oldukça başarılı bir teknoloji transferi ve sanayi gelişimi görüyoruz. Anadolu ve Arap topraklarında gerekli koyun ve pamuk vardı. Ancak su kaynakları azdı ve bu da sanayi yoğunlaşmalarının yerini sınırlıyordu. Nüfus yoğunluğu, Osmanlı Orta Doğusu'nun demografik profili, imalat sektöründeki kalıpları ve eğilimleri kesinlikle olumsuz etkiledi. Osmanlı toprakları seyrek nüfusluydu ve bu kıtlık hem üretim hem de pazar fırsatlarını sınırladı. Sanayi iş gücü çoğu bölgede yetersiz kalırken, yerli üretim malları için iç pazar nispeten küçüktü. Osmanlı sanayisinin yoğunlaşması ile göreceli nüfus yoğunluğu arasında kesin bir ilişki olduğu görülüyor. Osmanlı sanayisi en yaygın ve önemli olarak Balkan topraklarında, ardından Anadolu bölgelerinde ve en azda Arap vilayetlerindeydi. Balkan toprakları en yoğun nüfuslu bölgeydi. Anadolu'nun nüfus yoğunluğu Balkan topraklarının sadece yarısı kadardı, ancak bu Arap vilayetlerindeki yoğunluğun iki katıydı. Yine de, yoğunluklar her zaman belirleyici değildi. Örneğin Adana bölgesi çok seyrek nüfusluydu, ancak büyük fabrikaların dikkat çekici kümelerinden birine sahipti. Burada bol miktarda pamuk, mükemmel ulaşım ve tüccar sermayesi mevcuttu. Dinin rolü, İslam'ın ana din olarak varlığı tek başına teknoloji transferinin modelini ve doğasını veya üretimin karakterini açıklamaz. Dinin teolojik ilkeleri Orta Doğu sanayileşmesinin kaderini açıklayamaz. Daha genel olarak, benim görüşüme göre, ne İslam, ne de Hristiyanlık veya Şintoizm, bir dini sistem olarak Osmanlı İmparatorluğundaki, Avrupa veya Japonya, sanayileşmenin başarısını veya başarısızlığını açıklayamaz. Burada, kapitalizmin, sanayileşmenin ve başarılı veya başarısız batılılaşmanın kaynaklarını boşuna arıyoruz diye düşünüyorum. Ancak din, Osmanlı teknoloji transferinde başka bir şekilde rol oynamış olabilir. Bu, sözde kanaat önderlerinin rolüyle ilgilidir. Bunlar, bir bölgede yabancı bir yeniliği ilk benimseyen ve onu yeniden icat edip yerel halka sunan kişilerdir. Teknoloji transferi literatüründe, kanaat önderlerinin hayati bir rol oynadığı görülmektedir. Osmanlı tebaası tarafından yapılan teknolojik yenilikler en sık olarak zimmiler, yani Hristiyan ve Yahudi Osmanlılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Osmanlı sanayi girişimcilerinin çoğu Ermeniydi ve daha az oranda Yunanlılar da vardı, Yahudiler ise Selanik'te önemli bir yere sahipti. Mevcut amacımız açısından, bu Osmanlı Ermenilerinin ve Yunanlılarının sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya'ya seyahat edip yeni teknolojilerle geri döndüklerini belirtmek önemlidir. Ancak bu faaliyetlerin örnek teşkil etme etkisi sınırlıydı çünkü Müslüman çoğunluk bu kanaat önderlerini takip etmekte isteksizdi. Bunun nedeni, Osmanlı toplumunun geleneksel değerlerine göre gayrimüslimlerin aşağılık olması ve dolayısıyla davranışlarının taklit edilmeye değer görülmemesidir. 19. yüzyılda Müslümanlar için yeni ve kazançlı kariyer fırsatları ortaya çıktığı için, bu alanlara yönelme eğilimi zayıflamıştı. Bu fırsatlar onları imalat ve endüstriyel teknolojiden uzaklaştırmıştı. Askeri birliklerde ve sivil bürokraside yaşanan büyük artışlar, birçok girişimci Müslümana imalat sektöründeki kariyerlere cazip alternatifler sunmuştu. Örneğin, 1800 yılında var olmayan yarım milyon devlet memurluğu işi 1900 yılında ortaya çıkmıştı. Devlet memurluğu işleri tüm Osmanlılara açıktı, ancak aslında sadece Müslümanlar en üst kademelere yükselebiliyordu. Resmi görevler de sınırlıydı, gayrimüslimlerin ve büyük güçlerin siyasi talepleri, zimmileri askerlik hizmetinden fiilen muaf tutuyordu. Bu nedenle, gayrimüslimler bu yeni kariyerlere talip olamıyor ve ticaret ve imalat faaliyetlerine odaklanmaya devam ederek bu alanlardaki zaten kazandıkları hakimiyetlerini pekiştiriyorlardı. Böylece, teknoloji transferinde fikir önderi olması gereken gayrimüslimleri küçümseyen baskın bir Müslüman kültürü oluşmuştu. Bu dönem boyunca çoğu imalat sektöründe çok sayıda Müslüman girişimci vardı. Ne kadar özgürce faaliyet gösterdikleri önemli bir sorudur. Gayrimüslimler bir grup olarak kendi çıkarlarını kesinlikle korudular. Bursa İpek Sanayisi örneğinde, Müslüman girişimcilerin faaliyetleri genellikle Avrupa sermayesi ve Osmanlı Hristiyan rakipleri tarafından engellendi. Bu durum diğer sanayi sektörlerinde de kesinlikle yaşandı. Her halükarda, girişimci Müslümanlar memur ve üst düzey bürokrat olarak kariyer bulabildiler. Bu durum, imalat alanındaki yeni teknolojilerin Osmanlı toplumuna yayılma olasılığını kesinlikle azalttı. Kültürel Farklılık Peki, bir yeniliğin yaratıcıları ve kullanıcıları arasındaki kültürel farklılıklar önemli bir engel midir? Batı modellerine dayanan 19. yüzyıl Japonya'sındaki teknolojik ve üretim patlaması, bunların hayati önem taşımadığını göstermektedir. Benzer şekilde, 16. yüzyıldan kalma bir Japon savaş lordunun şu öyküsünü ele alalım. Portekiz gemisinde bir top gördüğünde, hemen yerel demirciyi çağırdı ve topu parçalarına ayırıp tıpkı onun gibi bir tane yapmasını emretti. Tıpkı onun gibi bir top satın almak değil, tıpkı onun gibi bir top yapmak istedi. Buradaki görev, savaş lordunun davranışını uluslararası ve bölgesel faktörlerin karışımını inceleyerek açıklamaktır. İşçi göçü, işçilerin bir bölgeden diğerine göçü, teknolojinin yayılmasında ve belirli bir bölgede kök salan sanayi türünde hayati bir rol oynadı. Avrupa tarihi, yurt dışına gidip kurulum, gösteri, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde bulunan İngiliz uyruklarının öyküleriyle doludur. İrlandalı bir girişimci olan Mulvaney, 1850'ler ve 1880'ler arasında Westfalia'da Alman madenciliğini geliştirdi. İngiliz madencilik ve kuyu açma yöntemini tanıttı, demir yolu ücretlerini düşürdü, demir ithalat vergisini azalttı, navigasyonu geliştirdi ve bir şirketler birliği kurdu. Benzer şekilde, İngiliz işçiler Habsburg İmparatorluğunda tekstil, demir, makine imalatı ve ulaşımın gelişiminde büyük bir etkiye sahipti. 1800 yılında, bir Avusturya bankası tekstil makineleri ve işçileri için İngiltere'ye gitti ve 1828 yılına gelindiğinde yalnızca İngilizler tarafından işletilen bir fabrikada yaklaşık 47.000 iyi bulunuyordu. 1824 yılında Fransa'da 1400 İngiliz sanayi işçisi çalışıyordu. İngiltere, Avrupa'daki göçmen sanayi işgücünün ana kaynağını sağladığı gibi teknolojinin büyük bir kısmını da sağladı. Osmanlı örneği ise biraz farklıydı. Yüzyıl boyunca Osmanlı imalatının her alanında İngilizlere çok sayıda Avrupalı ve Amerikalı teknisyen katıldı. İngiliz yapımı makinelerin üstünlüğü, İngiliz sanayi hegemonyasıyla birlikte azaldı. Ve böylece, Almanya 1870'ten sonra teknolojik olarak öne çıktıkça, imparatorluktaki İngiliz sermayesi, üstün Alman makinelerini çalıştırmak için İngiliz işçileri işe aldı. Savaş, Osmanlı sanayisinde ve teknoloji transferinde savaşların rolüne de bakmamız gerekiyor, zira savaşlar sıklıkla başarılı teknoloji transferinin önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor. Örneğin, Amerikan Devrimi Savaşı, Watt buhar motorunun Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmasını geciktirdi. Fransız devrimini takip eden savaşların Fransız ekonomik büyümesini yavaşlattığı ve 1810'da Fransa'nın sadece 200 buhar motoruna sahip olduğu, İngiltere'nin ise 5000 buhar motoruna sahip olduğu söylenmektedir. Bu bağlamda, 1830'ların sonuna kadar süren aralıksız Osmanlı savaşlarını ve Muhammed Ali Paşa'nın kuşatılmasını hatırlamalıyız. Ancak o zaman sanayi büyümesi için çok önemli olan güvenlik ve okur-yazarlığı sağlayan askeri ve eğitim reformlarında gerçek ilerleme kaydedilebilirdi. Dolayısıyla savaşlar daha elverişli bir ekonomik iklimin kurulmasını geciktirdi. Teknoloji hızla gelişirken ve sanayi yatırımları için sermaye gereksinimleri hızla artarken gecikme iki kat zararlıydı. Örneğin, yaklaşık 1800 yılında. Avrupalı bir sanayi işçisi başına sermaye ihtiyacı, işçilerin yaklaşık 4 ila 5 aylık ücretine eşitti, 1900 yılında ise 3,5 yıllık ücrete eşdeğerdi. Birçok teorisyen, bu açığı kapatmanın daha kolay olduğunu savunmaktadır. 19. Yüzyıldaki teknolojik uçurum, günümüzden daha büyüktü ve o yüzyılın başlarında daha sonraki dönemlere göre daha kolaydı. Ancak zamanlama tek başına, Osmanlı ve Avrupa ekonomileri arasındaki temel ilişki kadar önemli görünmüyor. Zira Osmanlı zaten ham madde ve işlenmemiş gıda tedarikçisi haline gelmişti. Devlet politikası. Devletin rolü çok karmaşık ve önemlidir. Hükümetler bazen, 19. yüzyıl Rusya'sında olduğu gibi, büyümeye öncülük ederken, diğer durumlarda işleri daha da kötüleştirdiler. Başka durumlarda ise hükümetler, kendiliğinden meydana gelen değişikliklere sadece ayak uydurdular. Osmanlı örneğinde, göreceğimiz gibi, devlet hem teknoloji transferini hem de sanayileşmeyi teşvik etti ve engelledi. 1870'ten önce var olan ilk fabrikaların çoğunu kurdu ve bunları işletmek için yüzlerce yabancı teknisyen ithal etti. Ayrıca çeşitli yerlerde teknik ve endüstri okulları kurdu. Bunlar, fabrikalar gibi, ilk olarak İstanbul çevresinde yoğunlaşmıştı, ancak dönemin sonlarına doğru bu tür okullar Hayfa, Kudüs, Yafa, Beyrut ve Şam'ın yanı sıra Anadolu ve Avrupa illerinde de ortaya çıktı. Ancak müfredatları, devletin endüstri vizyonunun yalnızca mobilya yapımı, ayakkabı yapımı ve terziliği içerdiğini sıklıkla ortaya koydu. 1860'larda merkezi hükümet, yenilikçi teknolojiyi popülerleştirmek ve yaymak için sergiler düzenledi, bu örnek, yüzyılın başında birçok taşra hükümeti tarafından da izlendi. Sanayi girişimcilerine çok sayıda elverişli imtiyaz tanıdı, dönemin ikinci yarısında, sanayiyi teşvik etmek için sürekli olarak vergi muafiyetleri ve diğer ayrıcalıklar verdi. Ayrıca, yüzyılın ilk üçte birlik bölümünde, 1860'lar 1870'lerde ve 1. Dünya Savaşı'ndan önceki 10 yılda çeşitli zamanlarda çok sayıda etkileyici sanayi geliştirme programı başlattı. Ancak diğer hükümet politikaları ve tutumları, teknoloji transferi ve sanayi gelişiminin hızını açıkça yavaşlattı. Osmanlı rejimi, örneğin imparatorluk içindeki mal akışına uygulanan gümrük vergilerini 100 yılın sonuna kadar sürdürerek, Sanayi için son derece elverişsiz olan gümrük tarifesi yapılarını uygulamaya ve korumaya devam etti. Avrupa'nın düşük ithalat vergilerini koruma baskısı önemli bir açıklayıcı faktör olsa da, cevabın bir kısmı, vergileri öncelikle kalkınma araçlarından ziyade gelir getirici olarak görmeye devam eden Osmanlı tutumlarında yatmaktadır. Yatırımcıları teşvik etme çabasıyla devlet, öncü fabrika kurucularına düzenli olarak tekel hakları verdi. Bu, öncülere yardımcı olmuş olsa da, taklitçi takipçilerin ortaya çıkmasını engelledi. Fabrikalarla birlikte gelen hava ve su kirliliğine ilişkin endişeler de rol oynadı ve gerekli inşaat izinlerinin resmi olarak geciktirilmesine veya tamamen reddedilmesine yol açtı. Fabrikalarda yoğunlaşan işçi gruplarına ilişkin resmi korkular kesinlikle bir faktördü. Abdülhamid döneminde ve muhtemelen diğer zamanlarda da hükümet, fabrikaların gerektirdiği yoğunlaşmış iş gücünden çok şüpheleniyordu ve bu nedenle sanayi gelişimini yavaşlattı. Bu korkular, Osmanlı topraklarında yeniden doğacak bir terör döneminden veya belki de bir başka Paris komününden korkan önde gelen Avrupalı tüccarlar tarafından daha da pekiştirildi. 1908 grevleri sırasındaki histerileri, Osmanlı fabrika işçilerine yönelik bu tutumları canlı bir şekilde göstermektedir. 19. yüzyıl ekonomik yaşamında loncaların rolü konusunda devlet, tekerleri çeşitli şekillerde destekleyip kınayarak kararsız kaldı. Loncaların iç siyasi yaşamdaki faydası ve eşitlik düşünceleri, daha verimli üretim arzusuna karşı sürekli olarak tartılıyordu. Okur yazarlık, okur yazarlık, başarılı sanayi gelişiminin anahtarı olarak sıklıkla görülür ve bu açıdan Osmanlılar şaşırtıcı derecede olumlu bir tablo çizer. Bilindiği gibi, Batı modeline dayalı Osmanlı eğitim sisteminin gelişimi oldukça ilerlemişti. Devlet tarafından yönetilen laik ortaokullara devam eden öğrenci sayısı 1867 ile 1895 yılları arasında iki katına çıktı. Bu tarihte, yaklaşık 4000 üst düzey kurumda dahil olmak üzere, her seviyede en az 7000 devlet okulu vardı. Toplamda, okul çağındaki yaklaşık 1,5 milyon çocuk, yani toplam uygun çocukların yaklaşık %20'si, bu okullara devam ediyordu. Okuryazarlığı tarihsel olarak ölçmek zordur. Yaklaşık bir ölçüt, okul çağındaki 10.000 çocuk başına ilkokula kayıt oranıdır. Bunu bir standart olarak kullanırsak, seçilmiş Osmanlı bölgeleri, bir dizi Avrupa ülkesiyle karşılaştırıldığında iyi bir performans sergiliyor. İstanbul ilkokullarındaki Osmanlı çocuklarının oranı İspanya, İtalya ve Rusya'daki ulusal ortalamalardan daha yüksekti. Balkan, Arap ve Anadolu bölgelerini temsil eden 7 Osmanlı vilayetinde AYDM, Edirne, Bursa, Selanik, Halep, Erzurum ve Ankara ilkokullarda okuyan çocuk oranı İtalyan ve Rus ulusal ortalamalarını aşmıştı. Dolayısıyla birçok bölgede Osmanlı okuryazarlık oranlarının Sanayi ekonomileri Osmanlı imalat üretimini kat kat aşan ülkelerinkine yaklaşan seviyelere ulaştığı söylenebilir. Yatırım sermayesi. İşte bu noktada sermaye bulunabilirliğinin oynadığı önemli, hatta hayati rolü görmeye başlıyoruz. Birçok nedenden dolayı, Osmanlı'da sanayiye yatırım için hiçbir zaman yeterli serbest sermaye bulunmamış ve bu durum girişimci adaylarının hayal kırıklığına uğramasına neden olmuştur. Örneğin, 1840'larda birçok Osmanlı Müslümanı buharlı motor ve mekanize dokuma tezgahı ithal etmek istemiş ancak finansman için devlete başvurmak zorunda kalmıştır. Benzer şekilde, çeşitli loncalar 1860'ların sonlarında yatırım sermayesi için hükümete başvurmuş, görünüşe göre kendi kaynaklarından bunu sağlayamamışlardır. Sermayeye sahip girişimciler, örneğin Selanik Yahudileri, risklerini çeşitli imalat ve ticari işletmelere dağıtma iliminde olmuş ve sanayiye yaptıkları yatırımların etkisini azaltmışlardır. Düşük ithalat tarifeleri birçok kişiyi kırılgan imalat işletmelerine yatırım yapmaktan caydırmıştır. Osmanlı sanayi gelişimi ve teknoloji transferi bu nedenle büyük ölçüde yabancı sermayeye bağlıydı. 19. yüzyılın büyük bölümünde Avrupa sermayesi, şaşırtıcı miktarlarda, Avrupa'nın diğer bölgelerine ve dünyanın başka yerlerindeki beyaz yerleşimci devletlerine aktı. Birçok modern ekonomist, doğrudan yabancı yatırımın imalatta teknoloji transferinin anahtarı olduğunu savunmuştur. Yabancı sermayenin 19. yüzyıl Rusya'sı ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin sanayi gelişiminde hayati bir rol oynadığı dikkate değerdir. Ancak Osmanlı sanayileşmesinin katalizörü olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğuna doğrudan yabancı yatırım 1870'lerde başlamış ve ancak 1890'dan sonra önem kazanmıştır. Önemli olan, bu yatırımların neredeyse hiçbiri sanayi sektörüne gitmemiştir, sanayi işletmeleri, Osmanlı sınırları içinde yatırılan tüm yabancı sermayenin yalnızca %1'ini abzurbe etmiştir. Bu yabancı yatırımcılar, sermayelerini Avrupa ve Orta Doğu arasında mal akışını teşvik eden işletmelere ve tesislere, örneğin demiryollarına ve limanlara yatırmayı tercih etmişlerdir. Uluslararası ekonominin yapısı, Osmanlı İmparatorluğunu büyük bir sanayi gücü olarak veya Muhammed Ali Paşa'nın Mısır'ını hesaba katmazken, Amerika ve Rusya'yı ve bir yüzyıl sonra da Kore ve Singapur'u hesaba kattı. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğundaki bankaların işlevi, Büyük Britanya, Fransa veya Amerika Birleşik Devletlerindekinden farklıydı. Osmanlı bankaları, sanayi sermayesi kaynağı olarak tasarlanmamıştı. Bu, yetişme meselesi değil, daha ziyade Osmanlı kamu ve özel sektörlerinin uluslararası ekonominin sunduğu fırsatları değerlendirmesi ve bu ekonomi, Osmanlı sistemi ve ikisi arasındaki etkileşim bağlamında çalışması meselesiydi. Osmanlı imalat potansiyelinin bir miktar özgürlükle işleyebileceği alanlara, girişimciliğin, sermayenin, emeğin ve fırsatın bir araya gelebileceği alanlara bakmalıyız. Osmanlı örneğinde, yüzyılın başlarında devlet ihtiyaçlarını karşılamak, büyük fabrika sektörü için bir fırsat sunmuştur. Küçük ölçekli imalatta, İngiliz ipliği, dokuma ve diğer faaliyetler için el eğirme işinde çalışan Osmanlı emeğini serbest bırakma fırsatı vermiştir. Yüzyılın sonlarına doğru, Avrupa'daki koşullar oradaki işçilik maliyetlerini o kadar artırmıştır ki, mekanize iplik eğirme gibi bazı temel endüstrilerde Osmanlı rekabeti mümkün hale gelmiştir. Böylece Osmanlı emeği daha rekabetçi hale gelmiş ve yerel ihtiyaçları karşılamak için daha geniş bir yelpazede özel fabrikalar ortaya çıkmıştır. Küçük ölçekli üretimde de, ucuz Osmanlı emeği, yerel pazarlara yönelik rekabetçi üretimin temelini oluşturmuştur. Ayrıca, bu emeğin seçilmiş ürünleri uluslararası pazarlara ihraç ettiği niş alanlar ortaya çıktı, özellikle halılar ve emek yoğun dantel ve işlemeli ürünler bu alanda öne çıkıyordu. 2. Düşük seviyeli teknolojinin Osmanlı İmparatorluğuna aktarılması. Teknoloji transferi ve imalattan bahsederken, genellikle büyük fabrikalarda bulunan makineleri ve ekipmanları düşünürüz. Bu yüksek teknolojili ürünler, en azından ekonomi tarihçisi için, üretimde kullanılan büyük araçlar oldukları için doğal bir çekiciliğe ve cazibeye sahiptir. Göreceğimiz gibi, bu tür makineler Orta Doğu'da pamuk ipliği veya kumaş, ipek ipliği veya un gibi ürünler üretmek için kullanılıyordu. Ancak imalatta teknoloji transferi, akla hemen gelmeyen, daha az görünür diğer unsurları da içerir. Bu bölümde odak noktamız buhar motoru veya fabrika değil, Osmanlı üreticilerinin hayatta kalma mücadelesinde benimsediği Avrupa menşeli daha mütevazı ürünler olacaktır. Bu mütevazı malların kendileri bazen son derece gelişmiş ve çok pahalı teknolojilerin ürünleriydi. Ancak satın almaları çok ucuzdu, iş gücünden tasarruf sağlıyorlardı ve 19. yüzyılda Osmanlı imalatının evriminde ve devamlılığında önemli bir rol oynadılar. Osmanlıların Avrupa yapımı iplik ve sentetik boyaları benimsemesini ve kullanmasını inceleyerek başlayacağız. Her ikisi de Osmanlı üreticilerinin ve girişimcilerinin hayatta kalma stratejilerinin ayrılmaz bileşenleri haline geldi. Sonuncusu ise yine yüksek teknoloji ürünü olan ancak basit bir üretim aracı olan dikiş makinesidir. Osmanlıların batı ipliklerini, boyalarını ve dikiş makinelerini kullanmalarını inceleyerek, Osmanlı imalatını ve 19. yüzyıldaki dönüşümünü anlamak için başka bir bakış açısı elde ediyoruz. İplik, birçok bilim insanı, Orta Doğu'ya ithal edilen mamul malların akışını Osmanlı sanayisinin gerilemesinin bir ölçüsü olarak anlamıştır. Onlara göre, ithalatı sayarak iç sanayideki çöküşü ölçmek mümkündür, İthal iplik ve kumaşın artan miktarı, Osmanlı iplikçilik ve dokumacılık sektöründeki iş kayıplarını gösterir. Ancak bu görüşün ardındaki mantık temelden hatalıdır, eski iplikçilerin ve dokumacılarının imalat, hizmet sektörü veya tarımda başka işler bulmuş olma olasılığını göz ardı eder. Yeni işlerden bazılarının eski işlerden daha verimli olma olasılığını da önceden göz ardı eder. Daha doğru bir ifadeyle, iplik ve kumaş ithalatı mevcut sanayileri yok ederken, önemli yeni sanayiler de yarattı ve diğerlerini dönüştürdü. Örneğin iplik ithalatı Kayseri merkezli ve Batı ile Batı Orta Anadolu'ya uzanan bir zamanlar müreffeh olan matbaa sistemini ortadan kaldırdı. İngiliz iplik ithalatının büyük akışı 1790'larda başladı, Napolyon savaşları tarafından kesintiye uğradı ve ardından 1830'larda çok dramatik bir şekilde arttı. Bu 10 yıl boyunca Kayseri tüccarları oldukça savunma pozisyonundaydı. Ancak yine de Adana'dan zile, Merzifon ve Vezir Köprü gibi Kuzey Anadolu kasabalarındaki ve Güneydoğu'daki bordaki iplikçilere ham pamuk tedarik etmeyi başardılar. Tüccarlar daha sonra bu kasaba işçilerine yerel kullanım veya kırıma ihracat için kumaş dokuttular. Ya da ipliği Bursa gibi büyük üretim merkezlerine sattılar. Ancak 1860'lara gelindiğinde, Kayseri Matbaa İmparatorluğu, İngiliz mallarının sürekli düşen fiyatlarının baskısı altında çökmüştü. Ancak böyle bir çöküşün, Anadolu tekstil üretiminin sonunu işaret ettiğini varsaymak bir hatadır. Aksine, bu sadece belirli bir üretim ağının sonu anlamına geliyordu. Kayseri Tüccarlar İmparatorluğu'nun çöküşüyle eş zamanlı olarak, Malatya'ya çok uzak olmayan Arapkir kasabasında yepyeni bir üretim faaliyetinin yükselişini görüyoruz. Orada, 1820'ler ve 1830'larda yeni dokuma işletmeleri ortaya çıktı ve 1. Dünya Savaşı'na kadar gelişti. Bu yeni endüstri tamamen İngiliz yamının ithalatına dayanıyordu. 1836 yılına gelindiğinde, kasabada yaklaşık 210 bin pound İngiliz yamı kullanarak, İngiltere'de üretilenden daha ucuz, daha dayanıklı ve daha solmayan kaba bir kumaş dokuyan bin yeni tezgah vardı. İngiliz konsolosunun belirttiği gibi, miktar önemli değil, ancak bu kadar çok dokuma tezgahının kullanılıyor olması dikkat çekici, çünkü üretim yaklaşık 6 yıl içinde hızla gelişti, öncesinde dokuma tezgahları azdı ve tatlı patates ülkenin temel ürünüydü. O dönemde Arapkir'deki dokuma sanayisi 4800 Müslüman ve 1200 Ermeni haneyi istihdam ediyordu ve oldukça gelişmiş bir durumdaydı. 1860'larda kasabada yeni bir boyahane inşa edildi, bu da devam eden refahın bir göstergesiydi. Yıllık kumaş üretimi 1880'lerde hızla artarak yaklaşık 120 bin parçaya ulaştı ve sanayi hala gelişiyordu. 20. yüzyılın başlarında tezgah sayısı 1200'e yükseldi. 1820'ler ve 1830'larda İngiliz ipliğini benimsemeden önce Arapkir'in önemli bir üretim merkezi olmadığı görülüyor. Kasabanın öne çıkışı birçok nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, İngiliz ipliğinin ithalatının Osmanlı iş kayıplarına yol açmadığını gösteriyor. Aksine, bu durumda 6000 bin hanede iş yaratmış ve sürdürmüştür. Bu kasabanın gelişimi, coğrafya ile ithalatın etkisi arasındaki varsayılan bağlantı hakkındaki bir varsayımı da çürütmektedir. Kıyıya uzaklık önemli değildi. Arapkir, Zile, Merzifon ve Vezir Köprü kasabalarından daha uzakta olmasına rağmen, diğer üç kasabadan önce İngiliz ipliğini benimsemiştir. Burada önemli değişken coğrafya değil, yeni bir teknolojinin benimsenmesini engelleyecek organize bir üretim faaliyetinin yokluğuydu. Üç kasabanın iplik üreticileri ve Kayseri'deki tüccarlar, İngiliz ipliği ithal edilirse çok şey kaybedeceklerdi. Arapkir'de, yeniliğe yönelik bu tür engeller yoktu. Bu nedenle, diğer üç kasaba gerilerken, Arapkir üretimde öne çıktı. Bu benzersiz bir örnek değil. 1900'de Gürün kasabası sakinleri, İngiliz yamlarından pamuk ve yün kumaş dokuyan yaklaşık 3500 tezgahta çalışıyordu. Örneğin, Merzifon ve Amasya dokuma sanayileri yeniden yapılandırıldı ve önemli tekstil üretim merkezleri olarak yeniden ortaya çıktı. 1870'lerin sonlarında, sanayileri 30 yıl önce İngiliz konsolosluk gözlemcileri tarafından gözden çıkarılmış olan iki kasaba, yerel tezgahları beslemek için yılda yaklaşık 5000 balya İngiliz ipliği ithal ediyordu. 1900 yılında, Batı Anadolu'daki Buldan kasabasında yaklaşık 1500 tezgah, ithal İngiliz ipliğinden kumaş dokuyordu. Oldukça yakınlardaki Kadıköy kasabasında ise, 10 bin kişilik nüfusun neredeyse tamamı, İngiliz ipliğinden güçlü pamuklu kumaşlar üretiyor ve bu kumaşlar Anadolu'nun her yerinde satılıyordu. Harputa iplik ithalatı, 100 yılın son 10 yıllarında, ilin yakın illere yılda yaklaşık 120 bin adet çizgili kumaşı ihracatına başlamasıyla birlikte keskin bir şekilde arttı. 1860'larda, Diyarbakır ve çevresinde yaklaşık 4 bin tezgah, İngiliz ipliğinden kumaş dokuyor ve imparatorluğun diğer bölgelerine ihraç ediyordu. Yukarıdaki örnekler, ithal ipliğin Osmanlı imalatı üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Ancak burada bir uyarı eklemek gerekir, bu öyküler, İngiliz ithalatının artmasıyla pamuk ipliğinin elle eğrilmesinin bir gecede ortadan kalktığı sonucuna varmamıza yol açmamalıdır. Başka bir deyişle, yeni bir teknolojinin benimsenmesi, eski teknolojinin tamamen terk edilmesine yol açmamıştır. Aksine, dönemin sonuna kadar önemli miktarda iplik evde elle eğrilmeye devam etmiştir. Osmanlıların kelimenin tam anlamıyla binlerce ton iplik ve kumaş ithal ettiği 20. yüzyılın başlarında bile, birçok bölgede evde iplik eğirme gelenekleri devam etmiştir. Bunun büyük bir kısmı, ithal ürünü satın alamayacak kadar fakir aileler tarafından yapılan geçimlik iplik eğirme idi, örneğin, 1850'lerde Diyarbakır çevresindeki Kürt kadınları veya 1880'lerde Sivas yakınlarındaki köylüler. Hayput'ta, daha verimli pamuk çırçırlarının eski el çırçırlarının yerini almasıyla 19. yüzyılın sonlarında elle iplik eğirme daha da güçlenmiştir. Köylüler daha sonra pamuğu elle tarayıp ev tezgahları için küçük tekerleklerde eğirdiler. Bu eğiriciler yaklaşık 1,5 milyon pound pamuk kullandılar, bu da yerel pamuk hasadının %75'ini oluşturuyordu. Ancak şaşırtıcı derecede geç tarihlere kadar ticari el eğirmede vardı. Yüzyılın başında, Musul çevresindeki köy eğiricileri, şehirli dokumacılara yıllık olarak 1,5 milyon pounddan fazla pamuk ipliği sağlıyordu. Zor zamanlarda, bu dokumacılar iplik alımlarını bırakıp ham pamuk satın alıp kendileri eğirdiler. Benzer şekilde, Ayıntap yakınlarındaki kadınlar, Adana, Hindistan ve Avrupa'dan ithal edilen pamuğu kullanarak yerel dokumacılara satmak üzere yıllık olarak tahminen 100 ton iplik eğiriyorlardı. Bu miktarlarda ele eğirmenin yaygınlığı, teknoloji transferinin düzensiz ve çok uzun süren bir süreç olduğunu çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Boyalar, Avrupa'da sentetik boyaların geliştirilmesi ve Orta Doğu'da benimsenmesi, Osmanlı tekstil üreticileri için önemli sonuçlar doğurdu. Yapay boyalar ilk olarak Britanya'da, daha sonra ise 19. yüzyılın sonlarında endüstrinin merkezi olan Almanya'da geliştirildi. Kırmızı boyanın bitkisel kaynağı olan kök boyanın 36 katı renk yoğunluğuna sahip Alizarin'in keşfi 1852'de yayınlandı ve 1869'da şarbon bitkisinden izole edildi. Doğada bulunan boyalarla aynı moleküler yapıya sahip diğer sentetik boyalar daha sonra ortaya çıktı, örneğin yapay indigo ancak 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Buna karşılık, doğal boyaların eşdeğeri olmayan ancak ikamesi olan ani ilimler olan kömür katranı boyaları 1850'lerde geliştirildi. Sanat uzmanları bu tür sentetik ve ikame boyaların kullanımından şikayet ederken, bunların kullanımı Osmanlı ekonomisi için birçok avantaja sahipti. Yapay ve ikame boyaların benimsenmesi, Osmanlı üreticilerini giderek daha sorumlu hale gelen doğal boyaları olan bağımlılıktan kurtardı. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da tekstil üretimindeki patlama, gerekli ham maddelere olan talebi önemli ölçüde artırarak doğal boyaların fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti. 1830'lu yıllarda 5 yıllık bir dönemde İslam boyacılar loncası örneği, genel fiyat enflasyonu sorununu göstermektedir. Bu lonca, çadır kumaşını boyamak için kullanılan nişasta ve indigo fiyatlarındaki artış nedeniyle ilk olarak ücretlerini yüzde 25 oranında artırma hakkını elde etti. Bir yıl sonra, lonca yüzde 20'lik bir artış daha kazandı. Dört yıl sonra, aynı lonca bir tür kumaşı boyamak için yüzde 17, başka bir tür kumaşı boyamak için ise yüzde 40 oranında artış elde etti. 1840'ların başlarında, Avrupa pazarının talep gücü o kadar yüksekti ki, ithal edilen bazı logwood boyaları Osmanlı sınırları içinde tamamen temin edilemez hale gelmişti ve çeşitli loncalar diğer boyaların sınırlı tedarikini elde etmek için büyük çaba sarf ediyordu. Bu tür kıtlıklar, Osmanlı tekstil üreticilerinin Avrupalı üreticilerle rekabet etmede yaşadığı zorlukları açıklamaya yardımcı olur. Ancak aynı zamanda sentetik veya ikame boyaların onlar için cazip olabileceğine de işaret eder. Bu boyalar, esasen sınırsız miktarlarda bulunmaları ve çok ucuz olmaları nedeniyle, doğal boyaların Avrupalı alıcılarıyla rekabet etme sorununu çözmüştür. Böylece Osmanlı tekstil üreticileri talebi karşılamak için hızla uyum sağlayabilmişlerdir. Sentetik ve ikame boyaların başka avantajları da vardı. Orta Doğu tekstil üreticilerini doğal boyaları toplama ve hazırlama veya başkalarına bu iş için ödeme yapma gibi emek yoğun işlerden kurtarmış ve onları doğanın değişkenliklerinden korumuştur. Dahası, Avrupa boyaları nispeten kolay uygulanabiliyordu, ancak dikkatsizlik ve talimatları okuyamama sorunlara yol açabiliyordu. Bu yeni boyaların bulunabilirliği, halı endüstrisinin olağanüstü genişlemesinde muhtemelen çok önemli bir rol oynamıştır. Bu endüstrideki büyüme 10 yıllardır güçlüydü ve 1890'larda, özellikle fiyat skalasının alt ucunda, patlama yaşadı. Osmanlı halı üretimi hızla arttı ve endüstrideki işçi sayısı yaklaşık 10.000'den 60.000'e yükseldi. Halı yapımı emek yoğun bir iştir ve Avrupalılar için halıların cazibesi, standartlaştırılmış üretim çağında el yapımı nesneler olmalarından kaynaklanıyordu. Teknoloji, endüstriyi nispeten az olan iş gücünün getirdiği kısıtlamalardan kurtardıkça, geniş bir tüketici pazarı ortaya çıktı. Mekanize yün eğirme ve sentetik boyaların kullanımıyla halı üretim tavanı önemli ölçüde yükseldi. Yün eğiriciler, bazı durumlarda düğümcü olarak, halı işinin diğer bölümlerinde de çalışabiliyordu. Sentetik boyalar, üreticileri iş gücü yetersizliği veya ham maddelerin yeterli tedarikinin olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek doğal boya kıtlığından kurtardı. Bu boyalar, aynı zamanda endüstriyi, doğal boyaların karıştırılmasının karmaşık ve zor işini öğrenmiş vasıflı işçi kıtlığından da kurtardı. Doğal malzemeleri işleyebilen sınırlı sayıdaki vasıflı boyacı, neredeyse herkesin kullanabileceği sentetik ve ikame boyaların varlığında önemsiz görünüyordu. Ayrıca, talep ve karlar arttıkça, halıların daha hızlı üretilmesi ihtiyacı daha da acil hale geldi. Girişimci tüccarlar, rakiplerinin boyahanelerinin tekelinden kurtuldular. Örneğin, bazı İzmirli tüccarlar Ani ilim kullanarak yamı kendileri boyadılar veya diğer durumlarda, renkleri evde karıştıran köylülere boya maddeleri verdiler. Sentetik boyaların halı üreticileri için bir başka avantajı daha vardı. Avrupa ve Amerika'daki alıcılar tarafından çok değer verilen ancak doğadan elde edilemeyen tonları ve nüansları sağlayabiliyorlardı. Tüm bu faktörler, sentetik ve ikame boya maddelerinin ithalatında büyük bir artışa yol açtı. Ancak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında sentetik ve anilin boyaların kullanımını savunanlar ve karşı çıkanlar arasında sonuçsuz bir mücadele yaşandı. Karşıtlar, dikkatsiz boyamanın alıcıları uzaklaştıracağını ve sektörü mahvedeceğini iddia ettiler. Sonuç olarak, daha kaliteli sentetik boyalar yerleşik halı üretim merkezlerinde daha fazla kullanılırken Küçük üreticiler daha ucuz ve kullanımı daha kolay olan anilin boyaları tercih ettiler. En ucuz halılar genellikle sadece ucuz anilin boyalarından yapılırken, daha kaliteli halılarda sentetik boyalar, genellikle doğal boyalarla birlikte kullanılıyordu. Bu nedenle, örneğin Uşak Halı Üretim Merkezi'nde doğal boyalar yaygın kalırken, şehir yıllık olarak yaklaşık 50 bin kilogram alizarin ve anilin ithal ediyordu. Yeni boyalar, özellikle halıların yanı sıra tekstil üretiminde de büyük önem taşıyordu, çünkü keşfedildikleri dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun ithal ipliğe geçişi büyük ölçüde tamamlanmıştı. Tekstil üreticileri, hem iplik hem de boya olmak üzere temel malzemelerin sürekli olarak daha ucuz olmasını sağlayan Avrupa teknolojisinden faydalandılar. Boyanmamış ithal ipliğin sentetik ve ikame boyalarla birleştirilmesi, Osmanlı kumaş üreticilerinin maliyetleri daha da düşürmelerini sağladı. Avrupa'da boyanmış ithal iplik, boyanmamış halde ithal edilen ipliğe göre 3'te 1 ila 5'te 1 oranında daha pahalıydı. Yerel üreticiler, ipliği sentetik boyalarla yerel olarak boyayarak yabancı rekabetin önüne geçebiliyorlardı. Tasarruf çeşitli şekillerde sağlanıyordu. Sentetik boyaların kullanımı, kırmızı iplik üzerindeki vergiden kaçınmayı sağlıyordu. İthalatçılar sadece boya maddeleri için daha düşük vergi ödüyorlardı. Yerli ve ticari kumaş üreticileri artık profesyonel boyahaneleri atlayarak, kalite ve haslık açısından bazı riskler alarak büyük ölçüde tasarruf edebiliyorlardı. İpliğin yerel olarak boyanması, iş gücü girdisini Avrupa'dan Orta Doğu'ya, daha ucuz olduğu yere kaydırdı ve yüzyıl ilerledikçe nispeten daha da ucuzladı. Bu sayede Osmanlı tekstil üreticileri rekabet güçlerini artırabildiler. Ürettikleri kumaşlar kusurlu olarak kabul edilse de, pazarın alt segmentine hitap ediyordu. İpliklerde sentetik ve ikame boyaların kullanımı, yerel üreticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak önemli ölçüde değişiyordu. Örneğin, 1900 civarında Mardin Sancak bölgesi 80 bin paket ağartılmamış iplik ve sadece 5 bin paket Avrupa'da boyanmış kırmızı iplik ithal ediyordu. Ancak Maraş'ta ise ithal edilen tüm ipliklerin %40'ından fazlasını kırmızı iplik oluşturuyordu ve bu iplik daha kaliteliydi. Trabzon'da peşlimal dokuma için kırmızı iplik ithal ediliyordu çünkü orada üretilen renk çok koyuydu ve yerel boyacılar o dönemde moda olan açık renkleri sağlayamıyordu. İzmir'de, hem pamuk hem de yün ipliklerini boyayan birçok fabrikanın açılmasıyla boyalı yanın ithalatı önemli ölçüde düştü. 1912 yılına gelindiğinde, Alman ekipman ve teknisyenlerini kullanan İngilizlere ait bir boyahane, İthal boyalı ipliği piyasadan tamamen silmişti. 19. yüzyılın sonlarında Ayıntab'daki kumaş üreticileri, Halep'tekilerle kıyasıya rekabet halindeydi ve nihayetinde başarılı olan bu mücadelede yeni iplik ve boya teknolojileri merkezi bir rol oynadı. 1880'lerde Ayıntab üreticileri, Halep'teki kırmızı kumaş üreticilerinin aleyhine olacak şekilde tekstil endüstrisi kurmak için kırmızı iplik ithal ettiler. Halep üreticileri, Almanya ve İsviçre'den ithal edilen kırmızı ipliğe kıyasla maliyetlerini %10 azaltarak Anilin ve Alizarin kullanarak pazar paylarını geri kazanmaya çalıştılar. Ancak Halep'te sorunlar ortaya çıktı çünkü Avrupalı boya üreticilerinin gezici temsilcisi yeni boyaların kullanımını düzgün bir şekilde öğretmemişti. Yüzyılın başında Ayıntap üreticileri, Alizarin'den daha ucuz olan yeni bir boya maddesi olan paranitralini benimseyerek karşılık verdiler ve böylece pazar paylarını geri kazandılar. Dikiş makineleri Fransız Bartemey Timonir, 1841 yılında Fransız ordusu için seri üretim üniformalar üretmek amacıyla ilk dikiş makinesini icat etti. Ne yazık ki, Timonir'in makineleri isyan eden Terziler tarafından tahrip edildi. 5 yıl sonra, Amerikalı Elias ve bir dizi iyileştirme yaptı ve 1860'lara gelindiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde dikiş makinesi satışları 100 bini aştı. Dikiş makinelerinin Osmanlı İmparatorluğu'na girişini takip etmek benim için zor oldu. Ticari istatistiklerde, genellikle daha fazla ayrıntıya girilmeden makineler genel başlığı altında yer alırlar. Genellikle sadece kısaca bahsedilirler. Örneğin, Erzincan'daki bir devlet ayakkabı fabrikası, 1877 ila 78 Rus-Türk savaşı sırasında ayda 40 bin çift bot üretmek için dikiş makineleri kullandı. Ancak bunun dışında, 1900'den önce doğrudan bir referansımız yok, belki de o zamana kadar çok az sayıda kullanıldığı için. Ancak 1904'te, İstanbul Fransız Ticaret Odası'nın bülteni olan La Revue Commercial du Levant Osmanlı İmparatorluğunda dikiş makinelerinin satışı ve kullanımı üzerine özel bir sayı yayınladı. Bu tür özel raporlarda olduğu gibi, derginin onlarca şehir ve kasabada yaşayan muhabirleri raporlar göndererek bize alışılmadık derecede ayrıntılı bir anlatım sağladılar. Osmanlı İmparatorluğunda dikiş makinelerinin kullanımı, 19. yüzyılın sonlarına kadar oldukça sınırlıydı. O dönemde, Amerikan firması Singer dikiş makinesi şirketinin Osmanlı pazarına girmesi, kullanımını büyük ölçüde yaygınlaştırdı. Daha önce satışlara İngiliz, Fransız ve Alman üreticiler hakimdi. Ancak makineleri oldukça karmaşık ve nispeten pahalıydı. Örneğin, Paris merkezli Korni'de Paris şirketi, Bursa ipek kumaşına nakış işlemek için uygun bir makine üretiyordu. Bunlar oldukça pahalıydı ve 350 frankın üzerinde bir fiyata satılıyordu. Ancak Singer şirketi, iki farklı tipte çok daha ucuz makineler piyasaya sürdü. İlki, her biri yaklaşık 170 frank olan, yani Paris yapımı makinenin fiyatının yarısı olan pedallı makinelerdi. Şirket ayrıca, 92 ila 100 franka satılan, daha da ucuz, elle çalışan bir makine üretti. Kaliteli ve daha ucuz bir ürün sunan Singer firması, daha önce küresel başarısını sağlayan iki politikayı kullanarak Osmanlı pazarının büyük bir bölümünü hızla ele geçirdi. Daha önce Avrupalı dikiş makinesi üreticileri ürünlerinin teslimatında tam ödeme talep ediyordu. Bu nedenle satışlar öncelikle ayakkabıcılar gibi tam zamanlı istihdamı masrafları rasyonelleştiren ve İngiliz, Fransız ve Alman üreticilerinin talep ettiği büyük, tek seferlik ödemeyi yapabilen Osmanlı üreticileriyle sınırlı kalmıştı. Singer şirketi, alıcılar arasında hemen benimsenen aylık ödeme sistemini kurdu. Dükkanlardaki ayakkabıcılar ve terziler pedallı makineleri satın alırken, evdeki kadınlar daha ucuz, elle çalışan makineleri satın aldı. Osmanlı illerinin çoğunda, satın alımların %80'inden fazlası taksitli ödeme planıyla yapıldı. Ayrıca, rakiplerinin aksine, Singer birçok yerde tamir ve yedek parça sağlamak için depolar kurdu. Örneğin, 1900 yılında Harput şehrinde Diyarbakır, Musul, Bağdat ve Basra illerinde alt acenteleri olan merkezi bir depo kurdu. Harput'taki ilk 4 yılda satışlar yılda ortalama 400 makine civarındaydı. 1875 civarında neredeyse hiç dikiş makinesi bulunmayan Bursa'da, Singer'in iyi e showroomları, aylık ödeme seçenekleri, değişim politikaları ve servis hizmeti sayesinde dikiş makineleri yüzyılın başında bir ihtiyaç haline gelmişti. Şirket, o bölgede yıllık olarak satılan 500 makinenin %75'ini karşılıyordu. Konya yakınlarında satışlar ortalama 250 makine iken, İzmir'de 1903 ile 1905 yılları arasında sadece 3 yılda yaklaşık 16.000 makine satıldı. 1910 yılında Sivas ilinde yaklaşık 2000 makine bulunuyordu. Singer ve diğer dikiş makineleri, 1870'ten sonra gerçekleşen ve 100 yılın başlarında gerçek bir ivme kazanan Osmanlı imalat sanayinin canlanmasına açıkça katkıda bulundu. Örneğin, İstanbul'un hazır giyim sektörü 20. yüzyılın başlarında büyük bir patlama yaşadı. Çok ucuz iş gücü sayesinde, yerel olarak üretilen hazır giyim satışları yaklaşık 7 milyon franka ulaştı, bu da ithal hazır giyimin değerinin yaklaşık iki katıydı. Evde çalışan aileler kocalar, eşler, çocuklar ve bazen de dışarıdan işe alınan bir kişi Alman ve bazen de daha ucuz Avusturya kumaşları kullandılar. Takım elbise, palto ve pantolon diktiler ve düğme dikmek dışında tüm işler için dikiş makineleri kullandılar. Aileler daha sonra nihai ürünü, sabit bir fiyata, şehirdeki Avusturya mağazalarına sattılar. Dikiş makineleri, İstanbul ayakkabı sanayinin canlanmasında da önemli bir rol oynadı. 1850'lere gelindiğinde, bu sektör moda değişiklikleri ve Avrupa rekabeti karşısında şaşkına dönmüş, can çekişiyor gibi görünüyordu. Ancak yüzyılın ikinci yarısında İstanbul ayakkabıcılığı yeniden canlandı. Başkentin dört bir yanına dağılmış küçük atölyelerde, hem erkek hem de kadın olmak üzere 5 ila 10 işçi çalışıyordu. Her aşama için kesim, dikim, delik açma, topuk ve taban yapımı ve benzeri belirli bir işçi belirli bir parça başı ücretle çalıştırılıyordu. Atölyeler, hem el emeği hem de dikiş makineleri kullanarak, neredeyse tüm iç pazarı geri kazanacak ve Mısır'a da ayakkabı ihraç edecek kadar ayakkabı üretiyordu. Ancak yeni yüzyılda sektör gelişmeye devam etti ve ayakkabıcılar dikiş makinelerini terk ederek özel makinelere yönelmeye başladı. Bursa çevresinde, özellikle atölyelerde ticari kullanım için, pedallı dikiş makineleri toplam satışların dörtte üçünü oluşturuyordu. Bu oran, daha hafif el makinelerinin satışının baskın olduğu İzmit ve Harput gibi bölgelere göre çok daha yüksekti. Dikiş makinesinin bulunabilirliği, yüzyılın sonlarına doğru Bursa ipek tekstil üretiminin artmasında önemli bir faktör olabilir. Halep'te, yaklaşık 1500 ila 2000 Alman dikiş makinesinin benimsenmesinin, 19. yüzyılın sonlarında ipek ve yarı ipek tekstil üretimindeki patlamada belirleyici bir rol oynadığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, genel olarak, satılan dikiş makinelerinin çoğu, Kasaba ve şehirlerin yoksul mahallelerinde ve küçük köylerde yaşayan kadınlar tarafından satın alınan daha ucuz, elle çalışan türdendi. Kadınlar makineleri zamanında satın alıp evde yaptıkları ücretli işlerde kullandılar. Burada, basit bir makinenin transferiyle kolaylaştırılan Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok bölgesinde ev sanayisinin yaygınlaşmasını görüyoruz. Bu düşük seviyeli teknoloji transferi örneklerinde, Avrupa ve Osmanlı ekonomileri arasındaki hızlı alışverişleri gördük. İplik ve boya teknolojileri hızla ve oldukça yaygın bir şekilde benimsendi. Osmanlı kullanıcısına anında tasarruf ve hızlı yatırım getirisi sağladılar. Dikiş makineleri ise nispeten pahalı olmaları nedeniyle daha büyük bir sorun teşkil ediyordu. Bu durumda, sermaye sıkıntısı sorunlarını çözmek için dışarıdan bir kredi yeniliğine ihtiyaç duyuldu. Tanıtıldıktan sonra, yaygın benimseme hızla gerçekleşti. Bu düşük seviyeli teknoloji örnekleri, küçük atölyelerde ve evlerde yapılan küçük ölçekli imalatın canlılığına da işaret etmektedir. Burada önemli bir yenilikçilik ve uyum yeteneği vardı. 19. yüzyıldaki Osmanlı imalat tarihinin bu tür bir endüstriyi içermesi gerektiği açıktır. Bazen görünmez gibi görünse de, çok sayıda işçiyi istihdam ediyordu ve bu nedenle gerçek bir öneme sahipti. Çoğu zaman, bu kadınlar ve erkekler zamanlarının bir kısmını imalat yaparak geçiriyor, bu işi ev işleri veya tarımsal işlerle birleştiriyorlardı. Bu nedenle, bu örnekler aynı zamanda iş ve istihdamın anlamını yeniden tanımlamamız gerektiğini de göstermektedir. Ve son olarak, düşük seviyeli teknoloji transferi öyküleri, düşük ücretli işleri içeriyordu. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğunun doldurduğu küresel nişi, uluslararası ekonomide oynadığı rolü göstermektedirler. 3. Osmanlı İmparatorluğunda Teknoloji Transferi ve Fabrika Kuruluşları Giriş 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu, büyük, cansız enerjiyle çalışan fabrikalar anlamında, Açıkça büyük bir sanayi gücü değildi. Osmanlı'nın nispeten büyük ölçekli üretimdeki teknolojik gelişme düzeyini, kapsamlı istatistiklerin eksikliği göz önüne alındığında, kesin olarak ölçmek zordur. 1913 yılında gerçekleştirilen resmi bir Osmanlı sanayi araştırması, yalnızca çok kaba bir tahmin sunmaktadır. Macar Durant'ın, Osmanlı yetkilisi Fuat Bey'in yardımıyla yaptığı bu araştırma, Birçok kusura sahipti ve oldukça eksikti. Osmanlı kontrolünden çıkan Balkan illerindeki fabrikaları listelemedi. Bu eksiklik önemlidir. Çünkü 19. Yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğunda büyük ölçekli üretimin en yoğun olduğu bölgeler Selanik bölgesi ve genel olarak Makedonya'ydı. Araştırma ayrıca Adana bölgesinin sanayi bölgesini veya İstanbul ve Batı Anadolu dışındaki herhangi bir bölgeyi de kapsamamıştır. Osmanlı sanayisinin bu eksik araştırması, çoğunlukla buhar motorları olmak üzere çeşitli türlerde yaklaşık 374 mekanik motor saymış ve bunların toplamda yaklaşık 21 bin beygir gücü ürettiğini belirtmiştir. Bu sayıma göre, fabrikalar 1913 yılında 16.975 kişiyi istihdam ediyordu. Sayılan pamuk ve yün iplik fabrikalarında yaklaşık 112 bin iğne bulunuyordu ve 5.500 kadar kişi çalışıyordu. Başka bir sayım ise farklı rakamlar sunuyor. Bu rapor, 1913 anketinden ve Osmanlı şehirlerindeki ticaret odalarından alınan veriler gibi diğer kaynaklardan istatistikler topladı. Bu tahmin göre, yaklaşık 1914 yılında, tüm imparatorlukta büyük sanayi kuruluşlarında yaklaşık 35 bin kişi çalışıyordu. Bu, resmi sayımda sayılan sayının yaklaşık iki katıdır. Bu istatistiklerin hiçbiri, Osmanlı'nın büyük ölçekli fabrika üretimini diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok olumlu bir ışık altında göstermiyor. 1838'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 36 bin beygir gücü üreten 1900 buhar motoru bulunuyordu. Dolayısıyla, Osmanlı sayımından yaklaşık 80 yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri'nde %75 daha fazla beygir gücü üreten buhar motorları vardı. 1841'de Macaristan'da sadece 11 buhar motoru bulunurken, 1863'te buhar gücü 8601 beygir gücü üretiyordu. Ancak 1898'e gelindiğinde, bu ülkenin buhar motorları sanayide 262.000 bin beygir gücüne ve madencilikte 45 bin beygir gücüne sahipti. Bu Macaristan örneği, Osmanlı Devleti'nin 19. Yüzyıldaki önemli ancak başarısız sanayileşme çabalarının yaşandığı 1860'lar 1870'ler döneminde Macaristan'da teknoloji transferinin ve sanayileşmenin hızla arttığını göstermektedir. 1898'de Avusturya sanayisinde 1 milyon beygir gücü, 10 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğundakinin yaklaşık 50 katı ve Alman sanayisinde 3,9 milyon beygir gücü vardı. 1900 yılında sanayi Macaristan, Avusturya ve Almanya'da aktif nüfusun sırasıyla %13, %23 ve %37'sini istihdam ediyordu. Bohemya'daki mekanize pamuk iplik fabrikaları ve matbaalar yaklaşık 1850 yılında 140.000 işçi çalıştırıyordu. Bu 1913'teki Osmanlı mekanize iplik iş gücünün 20 katından fazlaydı. Rus mekanize fabrikaları 1860 yılında 565 bin kişiyi istihdam ediyordu, ortalama 39 kişi işletme. Barcelona'da 1805 yılında 10 bin işçiyle çalışan 91 pamuk fabrikası vardı. İspanya'daki ilk Vat motoru, Osmanlı'daki ortaya çıkışıyla aynı zamana denk gelen 1832 yılında ortaya çıktı. 1861 yılına gelindiğinde, İspanyol iyilerinin %99'u ve dokuma tezgahlarının %45'i mekanize edilmişti. Bu rakamlar Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük fabrika seviyelerini gölgede bırakıyor ve hatırlanacağı üzere İspanya, sanayileşmiş Avrupa devletleri arasında en alt sıralarda yer alıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki büyük ölçekli mekanize fabrikalar, Avrupa'dan yeni teknolojiyi transfer etme yönündeki devlet çabalarından doğmuştur. Genel olarak, 1840'tan önce inşa edilen veya kurulmaya çalışılan nispeten büyük ve mekanize fabrikaların çoğu merkezi hükümet tarafından kurulmuştur. Birkaç istisna dışında, bunlar İstanbul ve çevresinde, İzmit ve Boğaz kıyıları ile Doğu Marmara Denizi'nde yer almıştır. 1840'tan sonra özel girişimciler giderek daha önemli bir rol oynamış ve yüzyılın ikinci yarısında fabrika oluşumunda baskın unsur olmuştur. Özel mülkiyete ait fabrika sayısı, bir kaynağa göre tüm Osmanlı fabrikalarının dörtte üçünün kurulduğu 1880'den sonra hızla artmıştır. Bu yeni tesislerin neredeyse tamamı özel mülkiyetteydi. Devletin çabaları, 1790 ile yaklaşık 1804 yılları arasında çoğunlukla askeri amaçlara hizmet etmek üzere bir dizi fabrika inşa eden veya mekanize eden Sultan III. Selim ile başladı. Devlet fabrikalarının kurulmasında ikinci bir dalga, 1826 ile 1830'lar arasında gerçekleşti, bu dönemde Eyüp'te bir iplik fabrikası ve Beykoz'da bir tabakhane ve ayakkabı atölyesi kuruldu. Hükümet 1835 yılında emek ve teknolojinin büyüleyici bir karışımını içeren mekanize bir fes fabrikası kurdu. Fesleri yapacak vasıflı işçiler için fabrika Tunus Beybeybeyi Hüseyin Paşa ile iletişime geçti. Ancak modern makineler için devlet İngiltere ve Belçika'dan ekipman getirdi. Bu dönemdeki diğer yenilikler arasında, askeri kumaş dokumak için 1836'da Balkanlardaki Selimiye'de kurulan bir yün iplik ve dokuma fabrikası da vardı. Aynı dönemde, Tophane ve dolma Bahçe’deki top ve tüfek fabrikaları buharla çalışan sistemlere dönüştürüldü. Başkentteki Halic'in kuzey kıyısında bulunan Tersane Tersanesi, Yabancı ekipman ve personele olan yoğun bağımlılığıyla o dönemin devlet destekli teknoloji transferi modelini tipik olarak göstermektedir. 1830'larda, bu ünlü cephaneliğin silah üretim kapasitesini modernize etmek için İngiliz mühendisler ve makinistler geldi. 10 yılın sonuna doğru, iki ardışık İngiliz denetçi yerini bir Amerikalıya bıraktı. Çok sayıda kişi istihdam ediliyordu. Denetmenler arasında birçok milletten insan vardı, birkaç İngiliz, Amerikalı, Fransız ve benzeri. O dönemde İstanbul yakınlarındaki başka bir fabrikada hem Almanlar hem de Fransızlar ordu için yün kumaş üretiyordu. Bu iki örnekte de, makinelerin ve teknisyenlerin uluslararası kökenleri oldukça çeşitliydi ve bu durum o zamanki İngiliz sanayi üstünlüğünü yalanlıyordu. 1840 ve 1850'li yıllarda devlet, İstanbul'un batısında bulunan bir sanayi parkında başka bir fabrika kümesi kurdu. Kompleks, bir demir ve çelik dökümhanesini içeriyordu. Ayrıca en az bir geminin monte edildiği bir tersane de vardı. Ancak bu, çoğunlukla ithal parçalarla yapılıyordu. Dadyan kardeşler, Bogos ve Ohan, İzmit bölgesinde bulunan bir tiftik fabrikası da dahil olmak üzere bu fabrikaların ve diğerlerinin genel yönetiminden sorumluydu. Görünüşe göre çoğunlukla İngiliz uyrukları çalışmaya çağrılmıştı. Bunlar arasında, soyundan gelenlerin 19. yüzyılın sonlarında Anadolu ekonomik hayatında önemli bir rol oynayacak olan Binz ailesi de vardı. Bu dönemde devlet, askeri ihtiyaçları karşılamak üzere Balıkesir ve Bağdat'ta da fabrikalar inşa etti veya inşa etmeyi planladı. Belki de Dadyanların fabrika girişimlerinin en ünlüsü, 1840'ların ortalarında ortaya çıkmaya başlayan herekedeki kompleksti. Buradaki fabrika başlangıçta pamuklu tekstil üretmek için tasarlanmıştı ve bu amaçla İngiliz makineleri ve işçileri ithal edilmişti. Ancak planlanan fabrika daha sonra terk edildi. Ohan Dadian, Viyana'da bir ipek atölyesi satın almış ve fabrikanın eski sahibi, ailesi ve işçileriyle birlikte Herakley'e getirmişti. Bu nedenle pamuk makineleri sökülerek Makri bir fabrikaya gönderildi. Daha sonra Lyon'da ipek alanında yeni teknolojiler geliştikçe Fransızlar herekeye çağrıldı. 1840'ların sonlarında yabancı işgücü arasında Almanlar Muhtemelen Viyanalılar, yaklaşık 15 kadın, 22 İtalyan ve 10 Fransız bulunuyordu. Bu dönemde Müslüman işçi olmadığı bildiriliyor. Ermeniler Osmanlı iş gücünü tekeline almış ve Yunanlıları aktif olarak dışlamışlardı. Fabrikanın bu kadar ünlü olduğu halı üretimi, belki de 1895 gibi geç bir tarihte, 10 yıllar sonra başlamıştır. Bu durumda devlet, halı dokuma merkezlerinden halı dokumacıları çağırmıştır. Kaynaklar bu konuda hemfikir değildir, bazıları ilk dokumacının uşaktan geldiğini söylerken, diğerleri İran'daki Gördes, Demirci ve Kerman'dan geldiğini savunmaktadır. Bu yerli teknoloji transferinde yer alan 1700 işçi, yalnızca Rum ve Türk Osmanlı uyruklu kadın, kız ve erkeklerden oluşuyordu. Alman eğitimli Osmanlı boya ustası, Alman boyalarının kullanımını denetlemiştir. 1860lar 1870ler Sanayi Geliştirme Programı, Mecelli Umuru Belediye adlı eserin yazarı Osman Nuri Ergin tarafından dikkatimize sunulmuştur. Resmi Sanayi Reform Komisyonu, diğer hedeflerin yanı sıra, İstanbul'daki çeşitli imalat sektörlerini mekanize etmeyi amaçlamış, ancak bu proje planlama aşamasının ötesine pek geçmemiştir. Bu komisyon, Osmanlı İmparatorluğunda fabrika oluşumunu yönlendirmek için devletin yaptığı koordineli çabaların son örneği gibi görünmektedir. Bundan sonra devlet, fabrika kurmaktan girişimciler tarafından fabrika kurulmasını teşvik etmeye odaklanmıştır. 1870'lerden itibaren devlet, özel sektör tarafından fabrika kurulmasını teşvik etmek için bir dizi yasa çıkarmıştır. Ancak bu dönem boyunca yeni devlet fabrikaları ortaya çıkmaya devam etmiştir. Örneğin, 1891'de Müslüman Boşnak Boştürmli, Cussuf ve şirketi fabrikasının açılması. Boşnak bir göçmenin çabaları ve devletten aldığı sübvansiyonlarla kurulan fabrika, Karamürsel'de bulunuyordu ve esas olarak askeri kumaş üretiyordu. En modern tipte yaklaşık 100 dokuma tezgahına sahipti ve çoğunluğu Boşnak ve Altaniz olan 350.500 erkek işçi çalıştırıyordu. Başka devlet fabrikaları da vardı. Örneğin Erzincan'da, ordu sadece ordu için üretim yapan bir tüvit kumaş fabrikası kurmuş ve 1902'de genişletmişti. 19. yüzyılın başlarında, devlet fabrikalarındaki işçilerin kökenleri uluslararası çeşitlilik gösterirken, Ekipmanlar her zaman olmasa da genellikle İngiliz menşeliydi. Yüzyılın sonuna doğru, makinelerin menşei, Britanya adalarından gelen teknolojinin küresel yayılımını yansıtmaya başladı. Örneğin, Feshanedeki askeri kumaş fabrikasında İngiliz buhar motorları bulunurken, İzmit fabrikasında Alman motorları da vardı ve Alman boyaları kullanılıyordu, Hereke fabrikası da aynı şekilde. Genel olarak, 1. Dünya Savaşı'ndan önceki son 10 yılda Alman makineleri daha önemli hale geldi. Örneğin, 1900 civarında Eyüp'te yeni kurulan Osmanlı İmparatorluk kumaş ve malzeme fabrikasındaki 500 ila 600 erkek ve kadın işçi çoğunlukla Alman makineleri kullanıyordu. Osmanlı'nın teknoloji satın alma ve işçi alımı modelleri, Genel olarak Avrupa ülkeleri arasındaki teknolojik yeteneklerdeki göreceli değişimleri yansıtma eğilimindeydi. Fransa, Osmanlı ipek endüstrisi için en önemli nitelikli iş gücü kaynağıydı, Alman teknisyenler ise boyalardan dumansız baruta kadar kimya ile ilgili konularda tercih edilen elemanlar haline geldi. Ancak gemi inşa sektöründe İngiltere, işçi ve makine temini açısından tercih edilen ülke olmaya devam etti, şirketi Hayriye Feribot'u buna iyi bir örnektir. Devlet fabrikaları, Osmanlı işçilerine beceri akışını azaltan bazı sorunlar da dahil olmak üzere çok çeşitli problemlerle karşılaştı. Neredeyse her devlet fabrikası, ordu, memurlar ve veya saray için üretim yaparak korunaklı pazarlardan yararlanıyordu. Bazılarının ayrıca garantili ve ucuz bir işçi kaynağı da vardı. 1830'ların ortalarında devlet, fabrikalarında iplik üretmek için düzenli olarak yetim çocukları kullanırken, 1850'lerde ise hafif suçlardan hüküm giymiş yetişkinleri işe aldı. Pazarlara ve işçilere ayrıcalıklı erişim elbette avantajlı olarak görülebilirken, bazı dezavantajları da vardı. Satışlar fiyat ve kaliteden neredeyse bağımsız olarak garanti edildiğinden, devlet fabrikalarının maliyetleri düşürmek için verimliliği artırma konusunda pek bir teşviki yoktu. Ayrıca, yabancı teknisyenlerin kullanımı Osmanlı-Müslüman kültürü bağlamında zorluklar yaratıyordu. Hristiyan Avrupalılar en etkili rol modelleri değildi ve dili bildikleri durumlarda bile fikir önderi olarak ikna edici değillerdi. Tavsiyeleri çoğu zaman göz ardı ediliyordu. Birçok durumda, işe alınan teknisyenler işlerinin ekipmanı çalıştırmak olduğuna inanıyorlardı, yeni beceriler öğretmek değil. Yabancı ve Osmanlı işçiler arasındaki tipik olan büyük ücret farklılıkları, iki grup arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine katkıda bulundu. Örneğin, Beykoz Kağıt Fabrikası, 1900 civarında Osmanlı işçilerine günde 3 ila 15 kuruş öderken, İngiliz işçilerine günlük 64 kuruş teklif ediyordu. Örgütlü işçi grupları, loncalar, fabrikaların yarattığı tehditleri fark etti ve sıklıkla faaliyetlerine müdahale etti. Örneğin, kağıt üreticileri loncası, hükümet kendilerine fabrikanın tüm üretimini satma hakkının yanı sıra bürüt üretimin onda birini vermeyi kabul edene kadar İzmit Kağıt Fabrikası'nın kurulmasına karşı çıktı. Bu tür faktörler, özetle, devlet fabrikalarının etkinliğine zarar verdi ve yabancı işçilerden Osmanlı işçilerine beceri yayılımını azalttı. Örneğin, Tophane ve Tersane işletmelerinde, yabancı işçilerin sayısı zamanla belirgin bir şekilde azalmadı ve tüm dönem boyunca önemli bir varlık olarak kaldı. Bir diğer sorun ise, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet ekonomik işletmelerinin yaşadığına çok benzer. Yani, bürokratlar, faaliyetleri hakkında hiçbir bilgileri veya ilgileri olmayan fabrikaların başına getirildi. Türkiye'deki her kamu kurumuna mutlaka bir, bazen de daha fazla sayıda bağlı olan bu çok büyük adamlar, ciddi bir kötülüktür. Görevlendirildikleri işin doğasına tamamen yabancı olduklarından, her müdahale girişiminde zarar verirler. Özel girişimcilerin büyük mekanize fabrikalar kurma çabaları 19. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanmaktadır, ancak bunların çoğu yeterince belgelenmemiştir. Tophane cephaneliğinde yüksek rütbeli bir subayın, İncirköy'deki cam fabrikasında ve Büyükdere Tuğla ve Kiremit fabrikasında, her ikisi de İstanbul Metropol Bölgesi'nde hissesi vardı. 1840'lı yıllarda, biri ayrıcalıklı tüccar grubundan, Hayriye Tüccarı, olmak üzere iki tüccar, halı yapımı için makine ithal etmeye çalıştı. Bu dönemde bir başka özel girişimci, artan boya ithalatını kontrol altına almak amacıyla İznik'te bir çivit fabrikası kurma planlarını açıkladı. 1860'ların başlarında, Trabzon'da mekanize bir deri ayakkabı fabrikası açıldı. 1873'te, İstanbul'un Asya yakasında bulunan Üsküdar'daki Özbek tekkesinden Şeyh İbrahim Edhem Efendi, muhtemelen küçük atölyesinde kullanmak üzere 3 beygir gücünde bir buhar motoru inşa etti. Daha sonra ünlü reformcu Midhat Paşa tarafından İstanbul'daki, Sultan Ahmet'te, Erkek Sanayi Okulu'nun müdürü olarak atandı ve Osmanlı Sanayi Okullarının gelişiminde önemli bir rol oynadı. ortalarında, bir Osmanlı Ermenisi ve Fransız meyberle birlikte Beşiktaş'ta, İstanbul, yaklaşık 350 işçi çalıştıran Buhar'la çalışan bir mobilya fabrikası kurdu. Osmanlı fabrika oluşumunun doğasında ve modelinde önemli bir değişim 1880'lerde başladı ve 1890'larda gerçek bir ivme kazandı. Birincisi, Osmanlı fabrikalarının sayısı oldukça önemli ölçüde arttı, en az 2-10 yılda 3 katına çıktı. İkincisi, fabrika oluşumundaki en büyük güç tartışmasız bir şekilde hem Osmanlı hem de yabancı özel girişimciler oldu. Osmanlı tebaası fabrika kurucularının çoğunluğunu oluşturuyordu, ancak yatırımları yabancıların yatırımlarının yaklaşık dokuzda biri kadardı. Son olarak, 1880'den sonra Osmanlı fabrikaları coğrafi olarak çok daha dağınık bir yapıya sahipti. 1880'den önce, mekanize fabrikaların büyük çoğunluğu İstanbul'da ve Bursa ile Lübnan'ın ipek bölgelerinde bulunuyordu. Yeni fabrikaların çoğu, birazdan göreceğimiz gibi, Selanik, Trabzon, Adana ve Uşak gibi çeşitli yerlerde kuruldu. Çoğu durumda, yeni fabrikalar, Avrupa rekabetinden doğal koruma sağlayan, yakın çevrede kullanılmak üzere gıda veya tüketim malları üretiyordu. Bazı sanayiciler, özellikle pamuk ve yün ipliği ve daha sonra kumaş üretiminde Avrupa ile doğrudan rekabet etti. Çok azı, büyük sermaye gereksinimleri ve korkutucu yabancı rekabetiyle ağır sanayiye girişti. İzmir'de, Osmanlı dünyasının en büyük demir fabrikası yaklaşık 200 işçi çalıştırıyordu ve sadece bir demirci ocağı içeriyordu. Bu yeni model, bir dizi faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanıyordu. Avrupa sanayileşmesi, kendi ihtiyaçlarının ötesinde fazla sermaye yaratmıştı, bu fonların bir kısmı artık Osmanlı imalat sektörünü genişletmek için potansiyel olarak kullanılabilirdi. Dahası, daha olgun Avrupa sanayi ekonomileri, tüketim malları ihracatından sermaye ekipmanı ihracatına doğru kayıyordu ve bu nedenle agresif bir şekilde pazar arıyorlardı. Bu, örneğin İngiliz mevzuatının, etkisiz de olsa, sanayi ekipmanı ihracatını yasakladığı 19. yüzyılın başlarına göre belirgin bir değişimdi. Ayrıca, Osmanlı okur-yazarlığındaki keskin iyileşmeler göz önüne alındığında, ithal edilen nispeten basit teknoloji, yarım yüzyıl öncesine göre daha kolay özümsenebilirdi. Buna ek olarak, Avrupa'da ücretlerin 19. yüzyılın başlarından beri yükselmekte olduğunu belirtmek gerekir. Bu faktör, nispeten çok düşük Osmanlı ücretleri ve pamuk ipliği eğirme gibi verimli basit makinelerin mevcudiyetiyle birleştiğinde, Osmanlı girişimcilerinin belirli sektörlerde rekabet etmesini mümkün kıldı. Son olarak, 1870'lerden itibaren uygulanan hükümet politikası, Osmanlı tüketicileri için yerli üretim mallarına uygulanan gümrük vergilerini ve fiyatlarını düşürmüştü. Osmanlı fabrikalarının işletimi, en az 1904 yılına kadar değişmeden kalan 1865 tarihli bir kanunla, daha önceki bir mevzuat olup olmadığı şu anda bilinmiyor, düzenleniyordu. Bu mevzuat, buharla çalışan işletmeleri, her birinin kendi düzenlemeleri olan çeşitli kategorilere ayırıyordu. Genel olarak, hiçbir fabrika devlet binalarının yakınında bulunamazdı ve hiçbir özel fabrika barut üretemezdi. Fabrika sahipleri, gerekli devlet müfettişlerinin maaşlarını ödüyordu ve devlet, herhangi bir fabrikayı denetleme ve kapatma hakkını saklı tutuyordu. Bayındırlık Bakanlığını kuran 1880 tarihli bir kanun, bakanına fabrikaları denetleme sorumluluğunu verdi. Bir fabrika kurmak için yatırımcılar, bakana resmi bir başvuruda bulunuyor ve bakan da bu talebi sultana iletiyordu. Başvuru, işletmenin niteliği, önerilen yerin genel alanı ve yatırımcıların kimliği hakkında bilgiler içeriyordu. Başvuranlar genellikle hükümetten belirli ayrıcalıklar talep ediyordu. 1870'lerden önce, vergi muafiyetleri genellikle yalnızca özel talep üzerine veriliyordu. Ancak 1874'ten itibaren devlet, ileri teknoloji kullanan fabrikalar için makine ve aletlerin gümrüksüz ithalatına yönelik genel bir politika başlattı. 1876'da ise bu fabrikalarda üretilen iplikler tüm iç ve dış vergilerden muaf tutuldu. Fabrika kurma izni verilirken devlet, imtiyazın süresini, varsa vergi muafiyetlerini ve imtiyaz sahiplerinin kimliğini not ediyordu. 1886'dan sonra, belki de yatırımcı çekmek için umutsuz bir girişim olarak, imtiyaz sözleşmelerinde tekel hakları yaygınlaştı. Yani, imtiyaz sahibi belirli bir şehirde, ilde veya il grubunda belirli bir ürünü üretme konusunda münhasır haklar elde ediyordu. Başvuranların çoğu, genellikle sanayi ile ilgili pozisyonlarda bulunan ve bu nedenle fabrikanın yaşamında rol oynayacak Osmanlı yetkilileriydi. Ancak bazı durumlarda, yetkili sadece aracı olarak hareket ediyor, imtiyazı elde etmek için nüfuzunu kullanıyor ve hizmet karşılığında şirketin yetkilileri arasına dahil ediliyordu. Bu gibi durumlarda, imtiyaz sahipleri hem bağlantıları olan Osmanlı yetkililerini hem de sermayesi olan Avrupalıları içeriyordu. Bazı yetkililer çok yüksek rütbeliydi. Belki de en dikkat çekici örnek, 19. yüzyılın sonlarında çeşitli fabrika, liman ve kamu işleri imtiyazlarında ve Zonguldak kömür madenlerinde de büyük rol oynayan Osmanlı Sarayı'nın baş katibi Osman Paşa'dır. Bu tür önemli yetkililer, ekonomik büyümeye zarar veren imtiyazlar elde edebiliyorlardı. 1899 ve 1901 yıllarında, iki farklı yüksek rütbeli yetkili, Kastamonu ve İzmir illerinde çuval ve yelken bezi fabrikaları kurmak için 25 yıllık tekel hakkı aldı. 1896'da, eski sadrazam Halil Rifat Paşa'nın eşi, Sivas'ta bir yün iplik ve dokuma fabrikası inşa etme ve işletme imtiyazı aldı. Bu tür durumlarda yaygın olan gerekli yabancı makineler için ithalat vergisi muafiyetlerine ek olarak, Ankara, Harput, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır illerinde rakip bir fabrikanın kurulamayacağı 90 yıllık bir tekel hakkı da elde etti. Esasen, bu imtiyaz ve çuval ve yelken bezi imtiyazları, tüm imalat sektörlerinin büyümesini engelledi. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı yetkililerinin yanı sıra diğer girişimciler de fabrikaların kurulmasında aktif rol oynadılar. İmalat sektörüne yatırım yapan Osmanlıların çoğu, muhtemelen büyük çoğunluğu, birikmiş sermayelerini yatıran tüccarlardı. 1880'lerin ortalarında, Osmanlı Yahudi tüccarı Michon Levy, İstanbul ve Selanik'te cam fabrikaları kurma haklarını elde etti. 1889'da, 18. yüzyıldan beri İzmir'de ikamet eden İngiliz kökenli İstfar ailesi sayesinde 7 kule pamuk iplik fabrikası kuruldu. Bu aile ayrıca 1903'te bir yün fabrikası ve 1912'de bir dokuma fabrikası kurdu. Özel işletilen fabrikaların ekipman ve iş gücü, devlet tarafından kurulan fabrikalarla aynı zengin ve çeşitli uluslararası kökenleri sergiliyordu. Ünlü Paşabahçe cam fabrikasının sahibi Trieste'de yaşıyordu ve bir kaynağa göre Yahudi Sol Modiano idi. Fabrika, özel olarak inşa edilmiş konutlar ve çocukları için Katolik bir rahip tarafından verilen Almanca okulunun cazibesine kapılan yüz yetenekli stahiralı ve bohemyalı cam ustasıyla başladı. 20. yüzyılın başlarında, orijinal işçiler hala çalışanların üçte ikisini oluşturuyordu, ancak bunlara yaklaşık 30 Macar, Alman, İtalyan, Fransız ve Yunan ile 400 Osmanlı tebaası da katılmıştı. O zamanlar fabrika, bilinmeyen kökenli çok modern ekipmanların kurulumunu yeni tamamlamıştı ve bu da büyük bir etki yaratmıştı. 1890'ların başlarında, İstanbul'daki en büyük un değirmenlerinin neredeyse dörtte üçü Osmanlı tebaasına aitti. O dönemde, yaklaşık 1892 yılında, Değirmenlerini çok gelişmiş ekipmanlarla modernize etmek için önemli miktarda sermaye yatırdılar ve değirmen taşlarını silindirlerle değiştirdiler. Yeni başarılar beklerken, beklenmedik zorluklarla karşılaştılar. Bu durumda ekipman, işçilerin ve amirlerinin düşük eğitim seviyesi için çok gelişmişti. Ayrıca, Rumeli ve Anadolu tarlalarından gelen tahıl, silindirlerin tahılı düzgün bir şekilde ötmesini engelleyen yabancı maddelerle doluydu. Bu yeni sorunlara, geç Osmanlı işçi tarihinde tanıdık bir sorun daha eklendi, İstanbul'un kayıkçıları. Loncalar halinde örgütlenmiş bu kayıkçılar, un değirmenlerinin doğrudan Haliç kıyılarına kurulmasıyla işlerinin tehlikeye girdiğini görmüşlerdi, böylece gemiler tahıllarını doğrudan değirmen sahasına boşaltabiliyordu. Kayıkçılar bu yeniliği kabul etmeyi reddettiler ve gemileri kıyıdan biraz açıkta demirlemeye zorladılar, Böylece Lonca tahılı kendi gemilerine aktarıp kıyıya taşıyabiliyordu. Bu durum Lonca üyelerinin işlerini kurtardı ancak yeni değirmenlerin verimliliğini büyük ölçüde düşürdü. İstanbul'dan sonra Makedonya, özellikle 19. yüzyılın sonlarındaki tüccar sermaye yatırımları sayesinde imparatorluktaki en büyük mekanize fabrika yoğunluğuna sahipti. Selanik ve manastır tüccarları Selanik'te bir kumaş fabrikası kurarken, bir Selanik kumaş tüccarı da Niausta'da bir iplik fabrikasının ortağıydı. Tahıl tüccarları Selanik, Manastır, Piriştine, Üsküp, Edirne ve Dede Ağaç'ta un değirmenleri kurdu. Bir demir tüccarı Üsküp'te de yeni bir atnalı fabrikasına sahipken, deri tüccarları da Selanik'te deri fabrikalarına sahipti. Karaferya, Veria, Niusa ve Modena, Edessa gibi Avrupa eyaletlerinin birçok bölgesinde Yunanlılar kilit girişimcilik rolünü oynadılar. Örneğin, 1913'te sahipleri bilinen üç yün dokuma fabrikasından ikisine sahiptiler. Ancak Üsküp'te Arnavutlar neredeyse tüm büyük fabrikaların sahibiydi. Osmanlı ve yabancı Yahudi girişimciler 1880'lerin başlarında demiryolu inşaatı sırasında Selanik'te meydana gelen dikkat çekici fabrika kurma patlamasında kritik bir rol oynadılar. Bu fabrikaların neredeyse tamamını kurdular ve karakteristik olarak hem işletme müdürü hem de işçi olarak Fransız vatandaşlarını istihdam ettiler. Örneğin, içki fabrikasının Fransız bir müdürü vardı, ancak makine ve ekipmanları Fransa'dan ithal ediliyordu. Bu Osmanlı ve yabancı Yahudiler, Tek bir 10 yılda 6 sabun fabrikası, bir kiremit ve tuğla fabrikası, bir çivi fabrikası, sigara anodisi ve 13 ek işletme daha kurdular. 1890'ların ortalarına gelindiğinde, yerel yün iplik fabrikaları bölgesel yün üretiminin %80'ini tüketiyordu. Pamuk iplikçiliğinde, bölgede 1870'lerin sonları ile 1890 yılları arasında kurulan 4 buharlı fabrika vardı. Edirne'deki fabrikalar yerel ham pamuk üretiminin %30'unu tüketiyordu. Selanik'teki fabrikalardan ikisi Yahudi sahipliğindeydi. Bu ekipmanların çoğu İngiltere'den geliyordu ve bu fabrikalardan en az ikisi, her biri konaklama ve yıllık 350 sterlin alan İngilizler tarafından yönetiliyordu. 20. yüzyılın başlarında, Selanik ve Niausta'daki ünlü kumaş fabrikaları Alman ve Avusturya makinelerine bağımlıydı. Selanik'te bulunan Alatini ailesi, Avrupa Türkiye'sindeki en önemli girişimci grubunu oluşturuyordu. Tarım ihracatında uzmanlaşmış tüccarlar olarak servetlerini kuran aile üyeleri, 1850'lerin ortalarında buharla çalışan un değirmenleri kurmuşlardı. 1880 civarında, buharla çalışan bir tuğla fabrikası, ardından bir bira fabrikası ve nihayet pamuk iplik fabrikaları kurdular. Belki de İtalyan kökenlerinden dolayı, Alatini ailesi buharlı un değirmenini modernize etmek için gerekli ekipmanı İtalya'dan temin etti. Alatini ailesi, Selanik'teki diğer önemli Yahudi aileleri olan Fernandez ve Misraçi aileleriyle ittifak kurdu ve daha sonra Torres ailesiyle evlilik yoluyla akrabalık kurdu. Bu son üç aile de genellikle Alatini'nin desteğiyle fabrikalar kurdu. Örneğin, Torres ailesi Selanik'te bir iplik fabrikasının ortak sahibiydi. Adana çevresindeki, İmparatorluğun Avrupa eyaletlerindeki fabrikalarla kıyaslandığında önemi daha az olan büyük fabrikalar, kökenlerini Çukurova'nın verimli ovasına borçludur. 1914 yılına gelindiğinde, bölgede Adana'da 2 ve Tarsus'ta 2 olmak üzere toplam 4 pamuk iplik ve dokuma fabrikası bulunuyordu. Toplamda 40.000'den fazla iyi içeren bu fabrikaların tamamı 1880'lerden sonra kurulmuştu. İmparatorluğun diğer bölgelerindeki 19. yüzyıl sonu fabrika oluşumunda olduğu gibi, tüccar sermayesi kilit rol oynadı. Mersin'de bir tuğla fabrikası da işleten Yunan uyruklu Tiripani kardeşler ve Coşma Simyonoğlu fabrikalardan ikisine sahipti. Zengin bir tüccar olan Mavromati üçüncüsüne sahipken, Mısırlı bir Müslüman olan Rasim Dokur sonuncusunu 1911'de açtı. Buhar gücüyle çalışan fabrikaların birçok ortak noktası vardı. Birçok durumda, girişimciler pamuk çırçırlamasıyla işe başlamış ve biriktirdikleri sermayeyi mekanize iplik eğirme ve daha sonra da mekanize dokumacılığı finanse etmek için kullanmışlardı. İplik fabrikalarından en az ikisi İngiliz makineleri kullanıyordu ancak görünüşe göre yabancı işçi çalıştırmıyordu. Bununla birlikte, işçi kıtlığı yaşanıyordu ve bu nedenle sahipleri haçin, zeytun ve ayıntabdan Ermeni işçileri çağırıp barındırdılar. İzmir, Selanik'e benzer şekilde ve Adana bölgesinden farklı olarak, hem yerel tüketici ihtiyaçlarını hem de ihracat ticaretini karşılayan gelişmiş ve geniş tabanlı bir fabrika ağına sahipti. Bu Büyük Ege Limanı'ndaki fabrikalar, incir için kutu yapımından un değirmenlerine ve tekstil dokumacılığına kadar uzanıyordu. Fabrikaların çoğu, şehrin toplam nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan yerleşik yabancılara aitti. Buhar gücüyle çalışan un değirmenleri ağırlıklı olarak Yunanlılara aitti ve 1845 yılına kadar uzanıyordu. 20. yüzyılda, modern Fransız ve İngiliz değirmen ekipmanları sektöre elde edilebilecek en mükemmel sistemi kazandırdı. Bazı durumlarda, un değirmenlerinden elde edilen karlar imalata yeniden yatırılıyordu. Yaklaşık 1885 yılında, zaten bir un değirmenine sahip olan bir İzmir ailesi, halı için yün ipliği eğirmek üzere makineler ithal etti. İngiliz vatandaşı olan Madame Abbott, 1860'ların başlarında bir tekstil baskı fabrikası açmıştı, ancak yerel Ermeni girişimcilerin devlete şikayet etmesi üzerine kapatmak zorunda kaldı. 1880'lerde ve yine 20. yüzyılın başlarında, iki Yahudi girişimci şehirde sigara üretimiyle ilgili fabrikalar açtı. En büyük Osmanlı tekstil fabrikası, 1912'de İngiliz İstfar ailesinin daha önce yedi kule fabrikasını kurmuşlardı ve 18. Yüzyıldan beri İzmir'de ikamet eden Fransız Mérblench ailesinin çabalarıyla kuruldu. Diğer yerlerde olduğu gibi, yüzyılın sonunda İzmir makinelerinin kökenleri oldukça karmaşıktı. Yüzyılın başlarında, birkaç fabrika halı endüstrisi için yün ipliği eğirmeye ve boyamaya başladı, bir durumda, İngiliz sermayesi Alman makineleri satın aldı ve Alman işçileri istihdam ederken, Osmanlı sermayeli bir iplik fabrikası İngiliz ekipmanları kullandı. Zeytinyağı üreten bir başka İngiliz sermayeli şirket Amerikan ekipmanları kullanırken, Bomonti Bira fabrikası Alman ekipmanları kullandı. Almanya, 1908'den sonra kurulan tüm elektrikli ekipmanların üçte ikisini sağladı. Bu rol, dönemin sonundaki teknoloji transferindeki genel konumunu yansıtmaktadır. Şimdiye kadar İstanbul, Osmanlı Avrupası, İzmir ve çok daha az ölçüde Adana bölgesinde var olan nispeten yoğun fabrika kümelerini ele aldık. Buna ek olarak, çeşitli yerlere dağılmış birkaç mekanize fabrika daha vardı. 20. yüzyılın başlarında Elazığ, Gelibolu, Manisa, Müslüman biri tarafından kurulmuştu ve İngiliz başkentiyle birlikte kurulan Trabzon'da mekanize pamuk iplik fabrikaları vardı. Konumları dışında haklarında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. 19. yüzyılın sonlarında gelişen halı endüstrisi, yün iplik fabrikalarında küçük bir patlamaya yol açtı. Yaklaşık 1900 yılında, Bosnalı bir ileri gelen Eskişehir'de, halı üretiminden kalan artıkları yeniden işleyip iplik haline getirmek için Avusturya makineleri kullanan küçük bir yün iplik fabrikası açtı. Bandırma'da bir İngiliz ve birkaç Bosnalı'nın ortaklaşa sahip olduğu başka bir yün iplik fabrikası vardı. Anadolu'nun en büyük fabrikası olan bu fabrika, yaklaşık 1906 yılında inşa edildi. Bu patlamadan yararlanan diğer girişimciler arasında Griffith ailesi ve İzmir'deki Halilazadeler ile kuladaki çolak de vardı. Afyon ve İzmir'deki daha önce belirtilen iki yün iplik fabrikası yüzyılın başında Belçika makineleri kullanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Levant Ticaret Odası Başkanı Amerikalı Blackler, 1911 yılında İzmir'de bir yün iplik fabrikası açtı. Yüzyılın başlarında halı endüstrisine iplik sağlamak için Uşak'ta 3 mekanize yün iplik fabrikası inşa edildi. Bu fabrikaların tamamı, sırasıyla Tiritoğlu, Yılanoğlu ve Baçakoğlu ailelerinin önderliğindeki farklı Müslüman halı tüccarı ortaklıkları tarafından inşa edildi. Bazıları yeni fabrikaların ürünlerini överken, diğerleri makinelerin ürettiği ipliğin ezilmiş ve yağlı olmasından şikayetçiydi. Bu durum, sonraki boyama aşamalarında ciddi zorluklara yol açıyordu. Isparta'da, 1870'lere dayanan mekanize tekstil üretim çabaları, teknoloji transferine yönelik başarısız bir ilk girişimin klasik bir örneğini sunmaktadır. Isparta Tütün tekelinin yöneticisi olan Fransız Memille'nin tavsiyesiyle, Müftüzade İsmail adlı yerel bir Osmanlı yetkilisi birkaç mekanize dokuma tezgahı kurdu. Antalya'da bir askeri subay, Müftüzade İsmail için tezgahları yaptı ve o da bunları Isparta'nın Hristiyan mahallesine yerleştirdi. Ancak girişimciler, tezgahları beslemek için gerekli olan ithal ipliği yeterince temin edemedikleri için bu girişim başarısız oldu. Bu sorunu aşmak için Avrupa'dan iplik makineleri ithal etmeye çalıştılar. Ancak bu girişimde makinelerin bakımını ve onarımını yapabilecek vasıflı işçilerin şehirde bulunmaması nedeniyle başarısız oldu. Sonuç, İstanbul'daki fabrikaların yoğunlaşması tesadüf değildi. Başkentin muazzam nüfusu zengin bir işgücü havuzu ve tüketici pazarı sunuyordu. Zaten bol olan bu işgücü kaynağı, şehirden geçen Müslüman mülteciler ve düzenli olarak çalışmak için şehre gelen göçmen işçilerle destekleniyordu. Selanik vilayeti ise imparatorluğun en yüksek nüfus yoğunluğuna sahipti. Hem İstanbul hem de Selanik iç ve dış pazarlara iyi gelişmiş deniz ve demir yolu bağlantılarına sahipti. Küçük Adana kümesi ise büyük ölçüde mükemmel ulaşıma ve Çukurova Ovası'nın pamuk üretimiyle olan yakın bağlantılara sahipti. Buradaki işgücü sıkıntısı giderilmişti. İzmir Limanı çok daha kalabalık bir nüfusa ve onu besleyen nispeten yoğun bir demiryolu ağına sahipti. Uzun süredir burada yaşayanlar da dahil olmak üzere yabancılar ve Osmanlı azınlıkları, tüm büyük fabrika kümeleri için sermaye ve teknik becerilerin sağlanmasında önemli roller oynadı. Osmanlı Müslümanları, özellikle sonraki yıllarda, dönem boyunca daha az önemli olsa da kilit roller oynadılar. Rolleri, büyük kıyı şehirlerinden uzakta daha fazla olma eğilimindeydi. Halı dokumacılığıyla bağlantılı yün eğirme gibi bazı sektörlerde, Boşnaklar da dahil olmak üzere Osmanlı Müslümanları muhtemelen baskın unsurdu. Boşnakların sanayideki durumu, Çerkeslerin tarımdaki durumu gibi, Müslüman mültecilerin geç Osmanlı ekonomisine sağladığı ekonomik faydaların bir kısmını göstermektedir. Son olarak, çeşitli örnekler, Hiçbir Avrupa ülkesinin Osmanlı ekonomisine ithal makine ve iş gücü tedarikini tekeline almadığını göstermiştir. Ekipman ve eğitimli personel Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinden akıyordu. Dolayısıyla teknolojinin çoklu kaynakları 19. yüzyılda Büyük Britanya'dan yayılmasını göstermektedir. Bu aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi konumunu da yansıtmaktadır. İmparatorluk, Avrupa rekabetleri arasında manevra yapabilen ve kendi avantajına seçim yapabilen bağımsız bir devlet olarak kalmıştır. 4. Osmanlı İmparatorluğu İpek Sanayi'nde Teknoloji Transferi. 1750 ila 1914 yılları arasındaki uzun 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İpek Endüstrisi, teknolojik ve pazar değişimleri arasındaki yakın ilişkiyi canlı bir şekilde göstermiştir. Bu dönem boyunca endüstri, dramatik bir dönüşüm geçirmiştir. Yüzyılın başlarında, ağırlıklı olarak ihracattan ziyade iç tüketime yönelik ipek kumaş üretimi yapan ve bazı bölgelerde giderek daha önemli bir ham ipek ihracatçısı haline gelen önemli bir sektördü. İpek kumaş üretimi dalgalanmalar gösterse de, uzun vadede yaklaşık 1750 ile 1850 yılları arasında genellikle istikrarlı kalmıştır. Ancak, Bursa, Selanik ve Lübnan'da dahil olmak üzere birçok bölgede ham ipek üretimi önemli ölçüde artmıştır. Ham ipeğe ihracata odaklanan yeniden yapılandırılmış endüstri, 1860'lardan 1880'lere kadar hastalık kaynaklı ciddi bir kriz yaşamıştır. Bu kriz, ham madde arzını azaltarak kumaş üretimini de olumsuz etkilemiştir. Endüstri daha sonra toparlanmış ve önceki üretim seviyelerini aşmıştır. Dönemin son 10 yıllarında, birçok bölgede ipek kumaş üretimi de etkileyici bir şekilde artmıştır. Bu öyküde, 1- İpek kumaş terbiyesi, 2- Ham ipeğin kısa sarılması, 3- Sarma işlemine buhar gücünün uygulanması, 4- Endüstriyi etkileyen hastalıkların üstesinden gelmek için alınan önlemler ve, 5- Mekanize kumaş dokuma ile ilgili 5 farklı teknoloji transferi bölümü yer almaktadır. Teknoloji transferini içeren ilk olay, 1750'lerden 19. yüzyılın ilk 10 yılına kadar aşağı yukarı aynı kalan Bursa'daki ipek kumaş endüstrisiyle ilgiliydi. 19. yüzyılın ilk 10 yıllarında, Bursa'daki ipek dokuma endüstrisi, üretimde patlama yaşanmasıyla alışılmadık derecede hızlı bir büyüme dönemi geçirdi. Bu refah, ipek kumaşın terbiyesinde yaşanan teknolojik bir değişime dayanıyordu. Yeni yöntem, daha önce kullanılan ateş tekniği yerine kumaşı taşla parlatmayı içeriyordu. Bu ateş yöntemi, 1760'lara kadar Fransız tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılıyordu, ancak taş yönteminin kökeni şu anda bilinmiyor. Bu yeni yöntem, iki kat daha parlak, daha pürüzsüz ve daha ucuz bir kumaş üretiyordu. Teknik ilk olarak 1815 civarında İstanbul'da ortaya çıktı ve zanaatkarlar bunu kendi tekelleri olarak korumaya çalıştılar. Ancak hemen Bursa'da, Şam'da ve Diyarbakır'da da benimsendi. Sonuç olarak, Bursa kumaşına olan talebin iki katına çıktığı ve üretimin belki de rekor seviyelere ulaştığı bildiriliyor. İstanbul'daki ipek kumaş cilacıları devletten yardım almaya çalıştılar ancak devlet tekel taleplerini desteklemedi. Bu önemli yeniliğe ve Bursa'da başarılı bir şekilde benimsenmesine rağmen, sonraki 10 yıllar Bursa'da ve başka yerlerde ipek kumaş endüstrisi için zorlu geçti. Endüstrinin zorluklarının büyük bir kısmı, yeni teknolojiyle elde edilen büyüme ivmesini yok eden ve iç talebi baltalayan iki farklı faktörden kaynaklanıyordu. Yeniçerilerin kaldırılması ve ikinci, Mahmud'un lüks tüketim reformları, Osmanlı ordusunun ve sivil bürokrasinin giyiminde kullanılan ipek dokuma endüstrisi için önemli bir pazarı bir gecede ortadan kaldırdı. Aynı zamanda, Napolyon sonrası İngiliz ipliğinin akışı, diğer birçok Osmanlı tüketicisi arasında ipeğin pamuklu kumaşla değiştirilmesini hızlandırdı. Bu iki koşul göz önüne alındığında, 1840'lardaki yıllık Bursa ipek kumaş üretimi seviyesi, yaklaşık 20 bin parça, muhtemelen 1810'lardakinden daha düşük, ancak 18. yüzyılın sonlarındakiyle yaklaşık olarak aynıydı. Bazı girişimciler bu akıma karşı mücadele ederek Osmanlı ipek dokumacılığını yeniden organize etmeye çalıştılar. 1835 yılında Bursa'nın bir ilçesinde, Kaza, İzzet Paşa, Avrupa'dakine benzer ipek tekstil ürünleri üretmek için atölyeleri yeniden organize etmeyi amaçladı. Planı, yabancı teknisyenlere bağımlı kalmadan bunu yapma kararlılığını açıkça içeriyordu. Yeni desenler dokumak için Bursa kumaş endüstrisinden ustalar işe aldı ve onlarla %50-50 kar paylaşımı anlaşması yaptı. Bu çabanın bir parçası olarak, Avrupa'dan tezgah ve makine satın almak için devlet kredisi talep etti. Merkezi hükümet ona Bursa bölgesinde bu teknolojinin kullanımında 7 yıllık bir tekel verdi, ancak burada tekrar edilmesi gereken nedenlerle krediyi reddetti. Hükümet Konseyi, Meclisi Vald, Avrupa'da kapitalistlerin ve sanayicilerin devlet tarafından desteklenmediğini gözlemledi. Bu nedenle İzzet Paşa'nın talep edilen krediyi almaması, bunun yerine parayı başka yerden borç alması gerektiğini savundu. Sonraki beş yıl içinde, girişimci, arzu edilen Avrupa tarzı ipek kumaşı dokumak için İtalyan modeline göre yaklaşık bir düzine tezgah satın alıp kurdu. Bu sırada bir İtalyan dokumacı çalıştırıyordu ve böylece sadece yerel işçilere güvenme yeminini bozmuştu. Ancak sonuçlar yine de tatmin edici değildi ve kumaş Avrupa tarzına benzemiyordu. Konseye tekrar başvurdu. Ancak konsey ona yine ithal tezgah ve makinelerin kullanımında 7 yıllık bir tekel teklif etti ve yine para vermeyi reddetti. Bu hikayenin iki sıra dışı yönü var. Birincisi, bu girişimde bir Osmanlı Müslümanı yer alıyor ve ikincisi, ipek kumaş dokumacılığının iyileştirilmesine odaklanıyor. O dönemde, yani 1830'lar ve 1840'larda, İpek endüstrisindeki girişimcilerin büyük çoğunluğu ya yabancı ya da Osmanlı azınlığıydı. Ve çoğu girişimci enerjilerini ipek kumaş üretimine değil, ham ipeğin teknolojisini değiştirmeye adamıştı. 1830'lu ve 1840'lı yıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu'na iki farklı ancak ilişkili yeni teknoloji girdi. İlk değişiklik, o dönemde Osmanlı İmparatorluğunda yaygın olan uzun makaranın yerine kısa makaranın benimsenmesiyle ilgiliydi. Kısa makaranın kullanımını teşvik eden birkaç faktör vardı. Birincisi, o zamanlar Bursa İpeği'nin başlıca alıcısı olan İngiltere'deki ipek fabrikalarının çok azı, kısa makaralara göre çok daha fazla fiziksel alan gerektiren uzun makaralara uygun donanıma sahipti. Ayrıca, kısa makara daha yumuşak ve daha parlak bir ürün veriyordu. Makineler daha fazla iş gücü gerektirmesine rağmen pahalı değildi. Yöntem, ek özen dışında, onlarınkinden hiçbir şekilde farklı değildir. Çarkın çapı daha küçüktür, suyun daha serbestçe değişmesine izin verilir ve bu nedenle daha fazla yakıt gerektirir, ancak daha az ısı kaybı olur, sıcaklık daha fazla dikkat gerektirir, böylece reçineli madde yumuşayabilir, ancak ipek kırılgan hale gelmez, iplikler, reçineli madde soğumadan önce yuvarlak ve kompakt bir şekil alabilmesi için kazandan çıkarken birbirlerinin etrafında dolandırılmalıdır ve daha fazla atık oluşur. Değişime razı olan ve gereken az miktardaki ek emeği harcamaya istekli olanlar için ödüller oldukça büyüktü. Bu geçişi teşvik etmek için ipek alıcıları, kısa sarımlı ipek için diğer yönteme göre 60 piastır, kupa fiyatına karşılık 110 piastıre kadar teklif verdiler. Ortalama olarak, 1840 yılında kısa sarımlı ipek %25'lik bir fiyat farkına sahipti. İkinci yenilik ise, manuel sarım yönteminin terk edilerek buharla çalışan sarım yöntemine geçilmesiydi, bu teknik belki de verimliliği büyük ölçüde artırmadı. Ancak makineyle iplik eğirme, Avrupa'daki otomatik dokuma tezgahlarının ihtiyaç duyduğu düzenli ve homojen ürünü sağladı. Bu iki yenilik seti, kısa makara ve buharla çalışan makara, Bursa, Selanik, İzmir ve Amasya gibi çeşitli ipek üretim yerlerinde ve Lübnan'da neredeyse eş zamanlı olarak denendi. İki yenilik bazen birlikte tanıtıldı, ancak bazı bölgelerde biri diğerinden bağımsız olarak ortaya çıktı. Ve bazı yerlerde eski ve yeni teknolojiler uzun süreler boyunca bir arada var oldu. İzmir'de, Fransa'nın Ardiş bölgesinden Mehmat'ın ilk buharla çalışan değirmeni kurarken, İngiliz konsolosu de şehrin 4 mil dışında Buca'da ikincisini kurdu. Her iki değirmen de 1845'te zaten faaliyetteydi. Eyn Asya'da, Freiburglu Metz kardeşler firması, yaklaşık 1845 yılında, Koza yetiştiricilerine avans vermek üzere bir temsilci gönderdi. Osmanlıların Fransız Grok diye adlandırdığı temsilci, orada en az 5 yıl yaşadı. Muhtemelen bölgeye yerleşen ve su gücüyle çalışan bir ipek ipliği fabrikası ile bazı un değirmenleri kuran 5-6 aileden birinin üyesiydi. İmparatorluktaki diğer birçok fabrika gibi bu iplik fabrikası da 1860'larda sektörü vuran hastalık nedeniyle kapandı. Selanik İpek Endüstrisi, 1829'da başlayarak yeni iplik makinelerini ilk benimseyen sektör olmuş gibi görünüyor. Sadece 4 yıl içinde İtalyanlar Selanik'te birkaç yüz Piedmont tipi iplik makinesi kurdular ve yaklaşık bin yerel iplikçiye bunların kullanımını öğrettiler. Örneğin, Katanya'daki Kraliyet İpek Fabrikası Müdürü bu dönüşümde önemli bir rol oynadı. 1838'de Piedmont tipi ipek, Bölgede üretilen tüm ham ipeğin üçte birini oluşturuyordu 27500 £'a karşılık 55000 £ sıradan ipek. Bu yeni teknolojinin doğurduğu günümüzde de bilinen çevresel sorunlara yol açtı. Örneğin 1842'de merkezi hükümet Selanik'te yabancı tüccarlar tarafından çevredeki bölgelerden, kazalardan satın aldıkları ipeği işlemek için inşa edilen yeni fabrikalar hakkında bir şikayet aldı. Davacı, bu fabrikaların kötü bir koku yaydığını ve kaldırılması gerektiğini belirtti. İzlenecek yolu değerlendirirken, konsey bu tüccarların düzgün ve düzenli ipek üreten makaralar ithal ettiklerini kaydetti. Bu çok karlıydı ve bu nedenle konsey, müdahale etmemenin en iyisi olduğuna karar verdi ve ek fabrikaların surların dışında inşa edilmesi gerektiğini ekledi. Selanik'te İtalyanlar yüzyıl boyunca teknoloji transferinde öncü rol oynamaya devam ettiler. Bununla birlikte, bu fabrikalarda üretilen ham ipeğin sadece küçük bir kısmı Milano veya Trieste'de pazarlanıyordu. Lyon, 1830'lar 1840'lar boyunca ve yüzyılın sonunda da en büyük alıcıydı. Teknolojideki değişim, Selanik'teki sanayinin kontrolünde bazı değişikliklere yol açmış gibi görünüyor. Selanik'teki iplik fabrikaları eskiden tamamen Yahudilerin elindeydi. Bu dönemde, yenilikçiler, muhtemelen İtalyanlar, yeni işletmelerin en azından bazılarının mülkiyetini ele geçirdiler. 1860'larda Selanik şehrinde 791 makaralı 19 iplik fabrikası bulunurken, yakınlardaki köylerde de 15 iplik fabrikası daha vardı. Bu fabrikaların daha büyük bir kısmı yabancılara ait veya yabancılar tarafından kiralanmıştır. Bursa'da hızlı teknolojik değişimin öyküsü, 1834 yılında Gülezal ailesinin, baba, anne ve dört çocuk, şehre taşınıp muhtemelen şehirdeki ilk Fransız ipek iplik fabrikasını kurmasıyla başlar. Ancak bu girişim başarısız olur ve aile, 1843'te Tifo'dan ölen bir oğlu hariç, 1838'de Tiflis'e gider, burada baba koleradan ölür. Basel'den İsviçreli M. Falkeysen, Güleyzallar'ın işini ve iplik fabrikasını devralır ve onların başaramadığı yerde başarılı olur. Güleyzallar'ın ayrıldığı yıl, Londra tüccarlarının ısrarı üzerine ilk kısa makaralar Bursa'ya gelir. 1840 yılına gelindiğinde, kısa makaralar yaygın hale gelmiştir ve bu başarılı geçişte M. Falkeysen'in kesinlikle bir rolü vardır. Zürich'teki HDD Murait firmasını temsil eder, Vion'dan bir firmayla sözleşme imzalar ve çoğu tarihçinin Bursa'daki ilk buharla çalışan ipek iplik fabrikası olarak kabul ettiği tesisi açar. Bu olay ya 1844 sonlarında ya da 1845 başlarında gerçekleşti. İngiliz konsolosluğunda tercüman olan Taşkan Efendi'nin yardımıyla kurulan fabrikanın Fransız müdürü Bay Goulard'dı. Falkeysen, yerel kadınlara eğitim vermek üzere Fransız bir ustabaşı olan Marie Blech'ı işe aldı. Marie Blech, 32 yaşında, dul ve bir çocuk sahibi olarak, Etoil yakınlarındaki L'Oreal, Durom'dan Bursa'ya gelmişti. Falkeysen ve Marie Blech, Bursa'ya gelen ve ipek endüstrisinin dönüşümünde kritik bir rol oynayan küçük bir Fransız göç dalgasının parçasıydı. Bu göçmenlerin çoğu Bursa ipek üretiminde aktif olarak çalışmaya devam etti ve genel olarak dönemin geri kalanında şehrin ekonomik yaşamında önemli bir rol oynadı. Faaliyetlerinin önemli bir sonucu, ham ipek ihracat endüstrisini 19. yüzyılın başlarında önemli bir pazar olan Londra'dan uzaklaştırmak oldu. 1860'lara gelindiğinde, Lyon ve Fransa genel olarak Bursa pazarına hakim oldu ve bu durum birinci. Dünya Savaşı'na kadar devam etti. Fransızların Bursa'ya göçünün mekanizmaları bilinmiyor. Nasıl işe alındıkları veya şehre nasıl geldikleri bilinmiyor. Ancak hareketleri diğer Osmanlı İpek merkezlerine gelen yabancıların hareketleriyle örtüşüyor. Osmanlı İpek üretimini canlandırmak isteyen tüccar evlerinin de dahil olduğu açık, ancak ayrıntılara sahip değiliz. Göçmenlerin çoğu 1845 ile 1848 yılları arasında geldi, bu 1850'lerde Fransa'da ipek böceği hastalığı pebrinin büyük bir salgınından önceydi. Ancak bu göçmenlerin memleketlerinin zaten hastalıktan etkilenmiş olması da mümkündür. Antoine Gouldart 1845'te Vaucluse'den geldi ve Paul Paulakin'in iplik fabrikasını devraldı. Valence yakınlarından Louis Brot 1846'da geldi. Gelecekteki eşi 1853'te geldi. M.B. Dufur için çalışan bir ipek iplikçisiydi ve Dufur, çok değerli macenas ipek böceği için bir ipek böceği fidanlığı ve deneysel çiftlik kurmuştu. Bayan Burot daha sonra kocasıyla ortaklaşa bir ipek fabrikası işletti. Gamed'in üç farklı ailesi 1847 ila 1848'de Pirivas'tan Ardeş geldi. Bu iki yıl içinde Baçız-Duron, Isere, Ardeş, basız Pyrins, Vavucuz, ve Lyons gibi bölgelerden 11 aile daha geldi. Hepsi Fransız ipek endüstrisinde mekanikçi, iplikçi, boyacı veya ipek kumaş dokumacısı olarak çalışmışlardı. Toplamda, 1850 civarındaki Fransız kolonisi, 1847'de bir iplik fabrikası kuran Kuleyanlar gibi himaye altındakiler, 4 veya 5 Ermeni ve Yahudi ailesi ve M. de dahil olmak üzere 67 üyeden oluşuyordu. İşte burada, Fransa'dan Osmanlı İmparatorluğu'na taşınan bu yetenekli işçilerin şahsında gerçekleşen teknoloji transferi söz konusudur. Fransızların yanı sıra diğer yabancılar da bu hayati teknoloji transferinde yer aldı ve faaliyetlerinde Bursa hem İPEİ'nin ihracat ticaretini yönlendirmek için Fransız-İtalyan-İngiliz mücadelesini görebiliriz. Kökeni bilinmeyen bir İtalyan olan M. Gasaili, Bursa'da gümrük gelirleri ve ipek vergileri tahsildarı görevini üstlenmişti. 1846'da Falkeisen fabrikasını genişletirken, Gasayli de kökenleri bilinmeyen diğer İtalyanlarla işbirliği yaparak şehirde buharla çalışan bir fabrika kurdu ve işletti. Bursa valisi Mustafa Nuri'nin de bu girişimde rolü olmuş olabilir. Çünkü 1847'de bir ipek fabrikası kurmaya çalıştığını biliyoruz. Ayrıca, bu İtalyanlar Bursa İpek Bölgesi'nin her bir pazar kasabasında birkaç küçük ölçekli model iplik fabrikası kurdular. Yerel halka yeni teknoloji konusunda eğitim vermek amacıyla kurulan bu fabrikalar muhtemelen sadece kısa makaralar içeriyordu ve buharla çalışmıyordu. 1852'ye gelindiğinde, Gasaili 3 iplik fabrikası işletiyordu ve dördüncüsünü inşa ediyordu. Ancak daha sonra resmi görevini kaybetti ve mallarına el konuldu. Bursa'daki İngiliz konsolosu Bay Sandison da oldukça aktifti ve bize Bursa sanayisindeki teknoloji transfer sürecinin bazı ayrıntılarını ortaya koyan raporlar bıraktı. Şehirdeki uzun görev süresi boyunca Sandison, yeni tekniklerin yayılmasına önemli ölçüde enerji harcadı. Örneğin, 1843'te Mihaliç'teki İngiliz konsolosluk temsilcisini kısa makara kullanmaya ve daha iyi fiyatlardan yararlanmaya ikna etti. Sahildeki Yunan köylülerinin bunu zaten yaptığını onaylayarak belirtti. Konsolosluk temsilcisi kısa makarayı benimsedikten sonra, temsilcinin hem şehrileri ve yakındaki köylülerde onun örneğini izledi. Sandison, üstlerine yazdığı mektupta, temsilcinin önümüzdeki yıl önemli İpek kenti Geyve'de kısa makarayı tanıtmayı planladığını belirtti. Başka kanaat önderleri de vardı. 1852'de Hoca Agop adlı bir kişi Ermenice bir el kitabı yazdı ve bu kitap hızla Osmanlı Türkçesine çevrilerek, yerel olarak üretilen İpek'in Avrupa'daki mekanize dokuma endüstrisinde kullanılabilmesi için talimatlar verdi. Ayrıca, 1854'te İstanbul hükümeti bazı ipek tüccarlarının talebini onayladı ve, Migördiç'ten, bir çırağın iplik eğirme makineleri, ipek mançinik, hakkında bilgi edinmek üzere Paris'e seyahatini finanse etti. Bursa ipek üretimini Avrupa imalatıyla daha uyumlu hale getirme çabaları, başlangıçta artan ipek talebiyle tetiklenmiş olsa da, 1850'lerin ortalarında Fransa'da ipek böceği hastalığının ortaya çıkmasıyla özellikle acil bir hale aldı. Fransız ipek böceği kozası üretimi çöktü ve sadece 3 yılda 3'te 2 oranında düştü. Osmanlı ipek endüstrisi de buna paralel olarak gelişti, Fransız dokuma fabrikalarına tedarik sağlamak için ipek böceği kozası ve ham ipek üretimi hızla arttı. Anadolu ve Balkan bölgelerinde birçok yerde yeni fabrikalar kuruldu. Örneğin Edirne'de, sırasıyla 1864 ve 1865 yıllarında Nero'ya Papo ve Azaria kardeşler tarafından iki iplik fabrikası kuruldu. 1851 yılında Bursa bölgesinde, ihraç edilen tüm ipeğin sadece yaklaşık %10'unu karşılayan 11 yeni tip iplik fabrikası vardı. Birçoğu buharla çalışıyordu, ancak kısa makaraların bazıları elle çalıştırılıyordu. 1860'ların başlarında, Fransa'daki olayların etkisiyle, Bursa'daki fabrikaların sayısı 90'a ulaşmıştı, bunlar arasında büyük bir imparatorluk fabrikası da bulunuyordu ve toplamda yaklaşık 4300 makara kapasitesine sahipti. Buna karşılık, Lübnan'da 1867'de 67 iplik fabrikası vardı ve bunların onu Fransızlara aitti. Yüzyılın sonuna doğru, Bursa bölgesinde 131 ipek iplik fabrikası olduğu tespit edildi. Yüzyıl ilerledikçe, hem Bursa'da hem de Lübnan'da Fransız fabrika sahipleri yerini Osmanlı tebaasına bıraktı. 1913'te, Fransızlara ait fabrikalar Lübnan fabrikalarının üretim kapasitesinin yalnızca yaklaşık %6'sını oluşturuyordu. Bursa bölgesindeki bu 131 fabrikanın 4'te 3'ü Osmanlı Ermenileri ve Rumlarına aitti ve fabrikalarının çoğu küçük kasaba ve köylerde bulunuyordu. Fransız göçmenlerin torunları bu fabrikalardan 11'ine sahipti ve bu 11 fabrikanın 10 tanesi Bursa şehrindeydi. Fransızlara ait fabrikalar Bursa bölgesindeki tüm iplik fabrikalarının %8'ini oluşturuyordu. 1870'lerde ise bunun aksine Fransızlar eyaletteki tüm ipek fabrikalarının dörtte birine sahipti, o dönemde Fransızlara ait fabrika sayısı 12 idi, İpek böceği hastalığının Osmanlı İmparatorluğu'na ulaştığı 1860'lardan beri fabrika sayısı azalmıştı. Sektörün bölge genelinde genişlemesiyle birlikte Bursa fabrikaları üzerindeki Fransız kontrolü azalmıştı. Yabancı girişimciler bölgenin en büyük kent merkezlerinde yoğunlaşmış ve oradan yeni teknolojileri yaymışlardı. Kozaların kaynaklarına daha yakın kırsal alanlarda ise fabrikalar yerel girişimcilere aitti. Yeni teknolojileri yaymak ve gerekli işçileri temin etmek için girişimciler çeşitli stratejiler izlediler. Başlangıçta hem İtalyanlar hem de Fransızlar, fabrikaları yönetmek için kendi ülkelerinden yöneticiler getirdiler. Ve daha önce de gördüğümüz gibi, yerel kız ve kadınlara bu işleri öğretmek için Fransız kadın iplikçileri işe aldılar. Becerilerin aktarılmasını sağladıktan sonra, yöneticiler kendilerini iş gücü kıtlığıyla karşı karşıya buldular. Başlangıçta, Bursa şehrindeki girişimciler yalnızca Osmanlı Rumları arasından işçi alıyor ve oldukça yüksek kabul edilen ücretler ödüyorlardı. İşgücü arzını artırmak ve böylece daha ucuz işgücü bulmak için fabrika yöneticileri fabrikaların yanına yurtlar inşa ettiler ve kırsal bölgelerden çok genç kızları işe aldılar. Bu kızlar iplik sezonu boyunca yurtlarda kalıyor ve sonra evlerine dönüyorlardı. Kızların ve ailelerinin endişelerini gidermek için hem ulema hem de papa işe alım konusunda yardımcı olmaya çağrıldı. İpek fabrikalarında çalışmanın ahlaksız değil, uygun ve kabul edilebilir bir davranış olduğu ve bu nedenle dini otoritelerin ve muhtemelen Tanrı'nın gözünde de caiz olduğu ilan edildi. 1850'lerin ortalarına veya sonlarına doğru, Türk ve Ermeni kızları ile birkaç Yahudi de Rumlara katıldı ve düzenli olarak fabrikalarda çalıştı. Ücretler hızla düştü ve 1850'lerin ortalarındaki günlük yaklaşık 10 piyastır olan zirve noktasından tam %50 oranında azaldı. Bundan sonra, 1. Dünya Savaşı'na kadar, iplikçiler genellikle günlük 5 ila 7 piyastır ücret alıyorlardı. 1860'larda, hükümetin de desteğiyle, küçük çaplı bir teknoloji transferi girişimi yaşandı. Yüksek rütbeli bir hükümet konseyi, Meclis Vala, Mobilya ve yastıkları kaplayan ipek kumaş, çatma yastık dokumacılığındaki düşüşü inceledi. İki Osmanlı Müslüman tüccarı, bunlardan biri ayrıcalıklı bir hayriyye tüccarıydı, makine ithalatı ve özel ucuz boyaların kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli yollarla Üsküdar ve Bilecik'te bu dokumacılığı yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Devlet, bu iki yerde üretilen ipek tekstil ürünlerini 10 yıl boyunca gümrük ve damga vergilerinden muaf tuttu. Avrupa'dan, en azından bazıları cakarlı tezgah olan dokuma makinelerinin gümrüksüz ithalatına izin verdi. Ayrıca konsey, makineleri satın almak isteyenlere 4-5 aylık krediler ve yeni ekipmanlarda üretilen tekstil ürünlerine 5 yıl vergi muafiyeti sağladı. Bu girişim, 1835 ila 1840 yılları arasında hükümet politikalarında yaşanan radikal değişimi vurgulamaktadır, o dönemde hükümet, İzzet Paşa'nın mali yardım talebini, Avrupa'daki girişimcilere bu tür yardımların sunulmadığı gerekçesiyle soğukkanlılıkla reddetmişti. 1840'ların serbest piyasa ekonomisi yerini aktivizme bırakmıştı. Bursa İpek Sanayisi'nde bir sonraki büyük teknoloji transferi dönemi, hastalık felaketinden kurtarma çabalarıyla tetiklendi. 1857'de, Bursa sanayisi kısa makaralara ve buharlı fabrikalara geçişini tamamlarken ve ipek kozası ve ham ipek üretimi hızla artarken, Fransa'yı kasıp kavuran ipek böceği hastalığına oda yakalandı. Karşı önlemler etkisiz görünürken, ham ipek üretimi korkunç derecede düştü. Hastalığa karşı bağışıklığı olan Japon ipek böceklerini getirme çabaları başarısız oldu. Daha da kötüsü, yeni açılan Süveyş kanalı, Doğu Asya ipek ürünlerinin Avrupa pazarlarına akmasına ve fiyatları düşürmesine neden oldu. Bursa'daki ham ipek üretimi 1870'ler ve 1880'ler boyunca düşmeye devam etti. 1865 yılında Louis Pasteur'un çalışmaları sayesinde hastalığı kontrol altına almanın bir yolu ortaya çıkmıştı. Mikroskop kullanarak ipek böceği yumurtalarının ve kelebeklerinin incelenerek hastalıktan arınmış bir üreme stoğu geliştirilebileceğini keşfetmişti. Hem Fransa hem de İtalya bu yeni tekniği benimseyerek kozalak üretimini yeniden kurmaya başladı. Bursa'da, 1860'lar ve 1870'ler boyunca bu yumurtaları ithal etmek için tekrarlanan ve kapsamlı çabalar gösterildi. Bazı Bursalı tüccarlar ve ipek üreticileri Fransa'ya gidip Pastör'ün edindikleri teknikleri uygulamak için geri döndüler. Ancak bu çabalar başarısız oldu. Yani, yeniliğin kaynağına doğrudan erişim ve Bursa'da kalıcı bir Fransız kolonisinin varlığına rağmen, teknoloji transferi başarısız oldu. Bursa'daki Alman konsolos yardımcısı Scholer'in Yeni kurulan ve İpek vergisinden sorumlu olan Osmanlı Kamu Borç İdaresi ile iletişime geçmesiyle bir çözüm ortaya çıkmaya başladı. İpek üretimini geliştirerek gelirlerini artırmak isteyen Borç İdaresi, sektörde teknoloji transferinde öncü rol üstlendi. Transferi gerçekleştirmek için Borç İdaresi, Osmanlı Ermenilerini ve yeni teknolojiyi ağırlıklı olarak Osmanlı Hristiyan topluluğuna tanıtan bir yabancıyı kullandı. Borç idaresi doğrudan pastöre yazdı ve pastör de Montpelier Tarımokulu Müdürü M. Meillot'a yönlendirdi. Meillot dosyalarını inceledi ve eski bir mezun olan Osmanlı Ermenisi Kevork Torkomyan'ı tavsiye etti. Torkomyan Efendi, borç idaresi ile müzakerelerde bulundu ve sonunda 1887'de hastalığı ortadan kaldırmanın ve endüstriyi yeniden canlandırmanın bir yolunu buldular. Torkomyan, hastalıksız ipek böceği yumurtaları yetiştirmek ve ipek böceği yetiştiricilerini pastör teknikleri konusunda eğitmek için bir ipek böcekçiliği enstitüsü kurdu. Enstitü, pastör ipek böcekçiliği teknikleri konusunda tam ve yarı zamanlı eğitim veriyordu ve yalnızca enstitü sertifikasına sahip olanlar yasal olarak ipek böcekçiliği işiyle uğraşabiliyordu. Bu yeni tekniklerin aktarıcıları olan eğitmenler arasında Torkomyan Efendi ve Konsolos Yardımcısı Skalır de bulunuyordu. Ayrıca Fransız bir tarım okulundan mezun olan ikinci bir Osmanlı Ermenisi olan Yervand Bey enstitüde ders veriyordu. Bu üç eğitmen programdan 2000'den fazla mezuna sertifika verdi. Başka bir yerde de gösterdiğim gibi Bunların yüzde sekseninden fazlası Osmanlı azınlık nüfusundandı, Ermeniler mezunların yaklaşık yarısını, Rumlar ise üçte birini oluşturuyordu. Bu ve diğer önlemler sayesinde, Osmanlı ipek endüstrisi, ham ipeğe yönelik artan dünya talebinden faydalanabildi. Bursa'daki ham ipek üretimi, 1880'lerin sonları ile 1. Dünya Savaşı arasında 3 kattan fazla arttı, İpek böceği yumurtası ve kozası üretiminde de benzer şekilde etkileyici artışlar yaşandı. Bu elverişli koşullar, dönemin sonlarına doğru sektörde bazı diğer teknolojik gelişmelere de yol açtı. Örneğin, Anadolu'daki birçok fabrikanın modernize edilip genişletildiği ve bir dizi yeni fabrikanın kurulduğu görülüyor. Nispeten bol miktarda literatüre rağmen, konu hakkında çok az bilgiye sahibiz. Edirne ve Sufle'de, 1903 ile 1909 yılları arasında, Edirne'de zaten mevcut olan 3 fabrikaya ek olarak 5 yeni iplik fabrikası kuruldu. Edirne'de, fabrikaların dördü tren istasyonunun yakınındaki bölgede kümelenmişti. Amasya'da, Alman himayesi altındaki bir İsviçre firmasının faaliyetleri sayesinde 1880'lerin sonlarında ipek üretimi yeniden canlandı. Şirket, fırın yönteminin yerini alan ve DOR prosesi adı verilen, kurtçukları buhar ve sıcak hava ile öldüren bir cihaz kurdu. Bu fırın tekniği kozaların kalitesini düşürdüğü için, küçük koza yetiştiricileri ürünlerini DOR kuruluşuna sattılar. DON sistemi ayrıca, Bouted kardeşler tarafından kiralanan Selanik bölgesindeki en az bir fabrikada da kurulmuştu. Bursa'da muhtemelen bu türden başka işletmeler de kurulmuştur. Ayrıca, Fransız konsolos yardımcısı La e, 100 yüzyılın sonunda Bursa şehrinde bir Fransız yumurta üretim şirketi kurmuştur. La Société Française pour l'Exploitation des Vers Asoyde Buruse, Bursa'dan Fransız Yumurta Üretim Şirketi, olarak adlandırılan firmanın 30 mikroskobu ve 200 kadın işçisi vardı. Bu yeni teknolojinin eklenmesinin yanı sıra, iplik fabrikalarının büyüklüğü de kesinlikle artmıştır. 1870'lerde Bursa bölgesindeki ortalama bir fabrikada 39 havza bulunurken, yüzyılın sonuna doğru bu sayı neredeyse iki katına çıkarak 70 civarına ulaşmıştır. Lübnan'da ise ortalama bir fabrikada 1860'larda 50 havza, 1913 ile 31 yılları arasında ise 59 havza bulunuyordu. Bu daha büyük fabrikalarda, ekipman makara başına 2 ila 6, genellikle 4 iplik eğriyordu. Bu, makara başına iplik sayısında bir artışı temsil ediyordu ve bu uygulama, Avrupa'da bu tekniği hevesle benimseyen Fransız ve İtalyanların örneğinden esinlenerek yapılmıştı. Buna karşılık, bu daha verimli yöntem Lübnan'da benimsenmedi ve ekipman, ilk benimsenmesinden sonra esasen değişmeden kaldı. Bursa'da, 19. yüzyılın sonlarındaki bu yeniliklerden sonra, fabrikaların iplik eğirme ekipmanlarında pek bir değişiklik olmamış gibi görünüyor. Dönemin sonunda, yerel makine üreticileri ipek bükücüler tarafından ihtiyaç duyulan aletlerin çoğunu, havzalar, makaralar ve tekerlekler üretiyordu. Bununla birlikte, salınım makinesi gibi bazı ekipmanlar Fransa'dan gelmeye devam etti. Borç yönetimi 19. yüzyıl sonlarında yeni teknolojinin yayılmasında ve birçok yeni fabrikanın kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bursadaki örnek ipek böceği yetiştirme tesisinde kullanılan ekipmanlar hem yerel olarak hem de diğer Osmanlı ipek üretim merkezlerinde taklit edilmiştir. Örneğin, bu tesis kesinlikle Amasya'da kullanılan doğru model ekipmanların kaynağı olmuştur. Yüzyılın sonlarına doğru, kuruluş ayrıca yerel sermayenin sektöre girmesini teşvik etmek amacıyla Selanik'te örnek bir ipek böceği üretim tesisi kurmuştur. İpek endüstrisini etkileyen son teknolojik değişimler, ipek kumaş dokumacılığı üzerine yoğunlaştı. Yüzyılın büyük bir bölümünde, Avrupa'nın ipek dokuma teknolojisinin transferine yönelik tutumu, kendi ülkelerindeki dokumacılara daha iyi tedarik sağlamak için aktif olarak teşvik ettikleri ipek iplik üretimine yönelik tutumlarıyla belirgin bir tezat oluşturuyordu. Mekanizasyon çabaları genellikle uygunsuz, yani Avrupalı üreticiler için tehdit olarak görülüyordu. Bu tutum, yüzyılın sonlarına doğru, Avrupa endüstrisinin sermaye ekipmanı üretimine giderek daha fazla önem vermesi ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tekstil üretiminin artmasına izin verilmesiyle değişti. Bursa bölgesinde, ipek kumaş üretimi 19. yüzyılın sonlarında önemli ve şimdiye kadar fark edilmemiş bir geri dönüş yaşadı. 1850'lerde yıllık kumaş üretimi, yaklaşık 200 tezgahta üretilen 20 bin parçaya ulaşıyordu. 1890'ların ortalarına gelindiğinde, kumaş üretimi hızla artmıştı. Şu anda çalışan tezgah sayısı yaklaşık 500, dül ve 40 bin parça kumaş dokumak için 13 bin kilogram ham ipek kullanılıyordu. Alıcılar Osmanlı tebasıydı ve teknoloji 50 yıl önce kullanılmaya başlanmıştı. 1908 yılına gelindiğinde, 700 ila 800 el tezgahı çalışıyor ve rekor düzeyde 37 bin kilogram ham ipek tüketiyordu. Böylece, Bursa'da el tezgahlarında dokunan ipek kumaş miktarı 1850'ler ile 1890'lar arasında 2'ye katlandı ve sonraki 20 yılda tekrar 3'e katlandı. 1910 yılında, bir Osmanlı tekstil anonim şirketi tarafından kurulan 6 motorlu tezgah şeklinde yeni bir dokuma teknolojisi geldi. Bu tek fabrika yaklaşık 10.000 kilogram ipek tüketiyordu, ancak kumaş kalitesizdi. Bursa'daki ipek kumaş üretimindeki hızlı artış, 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı ipek kumaş üretiminin genel olarak keskin bir şekilde artmasıyla birlikte görülen daha büyük bir eğilime katıldı. Bursa deneyiminde olduğu gibi, bu genel büyüme kısmen mekanik dokuma teknolojisinin transferinden kaynaklanıyordu, Diğer faktörler arasında sentetik boyaların ve ipekle karıştırılan makine yapımı ipliklerin daha fazla kullanılmasıyla çekici, ipeksi ve daha ucuz tekstil ürünlerinin üretilmesi yer alıyordu. Mekanize dokuma fabrikalarının sayısında çok mütevazı bir artış yaşandı, bu artış büyük ölçüde 1908 ile 1913 yılları arasında gerçekleşti ve bu dönemde Osmanlı'nın 6 mekanize ipek kumaş fabrikasından 5'i kuruldu. Beşi Bursa'da, biri Hereke'deki imparatorluk fabrika kompleksinde bulunuyordu. Bunlardan üçü Ermenilere, biri Müslümana, biri bir şirkete aitti ve sonuncusu imparatorluk ailesine, Hazine-i Hassa, aitti. Mekanize dokuma tezgahları, benzer şekilde geç tarihlerde diğer önemli ipek kumaş üretim merkezlerinde de yaygınlaştı. 19. yüzyıl boyunca Halep dokumacıları, Osmanlı ve Mısırlı alıcılara önemli miktarlarda saf ve karışık ipek kumaş tedarik etmeye devam ettiler. Yeni yüzyılın başında, bu şehirdeki girişimciler Jakar tezgahını benimseme planlarında ilk başta başarısız oldular. O dönemde, denemenin terk edilmesinin nedeni, tezgahın yaklaşık 20 Osmanlı lirası olan maliyeti ve eğitimli tamir personelinin tamamen yokluğu olarak gösterildi. Ancak 10 yıl sonra şehirde yaklaşık 50 jakar tezgahı vardı ve bunların yerel olarak üretildiği bildirildi. Neredeyse eş zamanlı olarak yakındaki Diyarbakır şehrindeki girişimciler, yurt dışından temin ettikleri jakar tezgahını benimseme ve kullanmada büyük başarı elde ettiler. Yaklaşık 1903 yılında çeşitli ipek kumaş türleri dokumak için bu tezgahlardan yaklaşık 120 tanesini ithal ettiler. Diyarbakır üreticileri Halep girişimcileriyle paylaştıkları bir hedef olan Avrupa üreticileriyle rekabet etmek için bu tezgahları etkili bir şekilde kullandılar ve cakarlı tezgahlar, 20. yüzyılın başlarında Diyarbakır kumaş üretiminin dramatik genişlemesinde merkezi bir rol oynadı. Yaklaşık 1903 yılında Irak illerine de 50 adet cakarlı tezgah getirildi ve bu tezgahlar, ipek kumaş dokuyan 300 tezgahın altıda birini oluşturdu. Harput bölgesinde ipek dokumacılığının mekanize edilmesi girişimleri, Bursa, Diyarbakır, Halep ve Irak illerine kıyasla çok daha erken bir tarihte başarıyla gerçekleşti. Harput, Ermenileri İmparatorluğun diğer bölgelerine ve Amerika Birleşik Devletlerine çalışmaya gönderme konusunda uzun bir geleneğe sahipti ve Avrupalı çağdaşlar, bu işçilerin bölgedeki gelişmiş atmosferi oluşturduğunu düşünüyorlardı. Harput'ta endüstriyel teknolojinin aktarımı, göçmenlerin gönderdiği havalelere ve yeni beceriler ve sermaye ile eve dönen göçmen işçilere büyük ölçüde bağlıydı. Mekanik ipek dokumacılığı, Harput'un iç kesimlerde Avrupa makineleriyle ipek kumaş, pamuk ipliği, düz ve boyalı kumaşları yerel desene göre üreten tek kasaba olarak tanımlandığı 1860'lara kadar uzanıyordu. Yüzyılın başında fabrika, modern İngiliz makinelerinin yanı sıra bir buhar motoru da kullanıyordu. 1900 civarında, bir Ermeni, yakındaki Mezre kasabasında ikinci, alışılmadık bir kumaş fabrikası kurdu. Bu durumda, sahibine Amerika Birleşik Devletleri ve Manchester'daki ipek iplik fabrikalarında çıraklık yapmış olan oğlu yardımcı oldu. Metal makine parçalarının çoğunu ahşapla değiştirdi ve buhar yerine insan gücü kullandı. Ardından sahibi, Amerika Birleşik Devletleri konsolosuna başvurdu ve konsolos, raporuna bir duyuru ekledi, bu duyuru daha sonra yayınlandı ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde dağıtıldı. Bu raporlar, İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan muadilleri gibi, yabancı pazarlar arayan tüccarlar ve üreticiler tarafından satın alındı ve okundu. Amerikan konsolosu, Mezre İpek Fabrikası sahibinin tamiri kolay Amerikan ekipmanı satın almak istediğini duyurdu, ilgilenen kişilerin Harput'taki kendisiyle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi. 5 yıl sonra, Mezre Fabrikası'nda 40 beygir gücünde bir benzinli motor, 24 ipek makarası, 12 ipek dokuma tezgahı, 300 ipek iğnesi ve 600 pamuk ipliği iğnesi bulunuyordu. Sonuç Açıkça görülüyor ki, uluslararası pazar, Bursa, Selanik ve Lübnan'da gelişen Osmanlı ipek endüstrisinin şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Bu bölgelerde ipek ipliği üretimi, farklı teknolojik gelişmişlik seviyelerinde mekanize hale gelmiş ve yerel ipek endüstrisinde daha öncekinden daha büyük bir önem kazanmıştır. Bu bölgelerde, ipek böceği yumurtası ve kozalarının üretimi de dahil olmak üzere endüstrinin tamamı Avrupa pazarına odaklanmıştır. Bununla birlikte, geleneksel olarak önemli diğer ipek üretim merkezleri oldukça farklı şekilde etkilenmiştir. Diyarbakır ve Halep'te ipek kumaş üretimi, büyük ölçüde eski teknolojileri kullanan yakındaki iplikçiler tarafından sağlanan, baskın faaliyet olarak kalmıştır. Diyarbakır, 19. yüzyılın sonlarında, borç yönetiminin uygulamaya koyduğu ithal iplik üretim tekniklerini almıştır. Ancak görünüşe göre Halep'te bu teknikler hiçbir zaman benimsenmemiştir ve Halep, tüm Osmanlı ipek kumaş üreticilerinin en büyüğü olarak kalmıştır. İpek kumaş üreticilerinin artan başarısında, yeni makineler bazı alanlarda, özellikle de Diyarbakır'ın Jakar tezgahlarında belirli bir rol oynamıştır. Ancak el tezgahları genel olarak imparatorluğun sonuna kadar önemli kalmıştır ve bu basit ekipmanla endüstrinin genişlemesi, birçok faktörden dolayı, burada yerel dokumacılarının yerel zevk taleplerini karşılayabilme ve fiyatları düşük tutabilme yeteneğine ek olarak, Osmanlı ve Avrupa ücretleri arasındaki artan eşitsizliğin Orta Doğu üreticisini daha rekabetçi hale getirdiğini de belirtmeliyiz. Osmanlı imparatorluğundaki gayrimüslimler ve yabancılar, Yeni teknolojilerin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında kritik roller oynadılar. Müslümanların çabaları ise o kadar başarılı olmadı. İplik eğirme aşamasında ipek ticaretindeki gayrimüslimlerin ve Avrupalıların köklü ağları tarafından girişleri kesinlikle engellendi veya caydırıldı. Dokuma aşamasında ise iplik eğirmede gayrimüslimlerin ve yabancıların ağırlığı Müslüman girişimciliği için güçlü bir caydırıcı unsur oldu. Borç yönetimi, yabancılara ve azınlıklara olan yoğun bağımlılığıyla bu tür kalıpları pekiştirdi. Genel olarak, yabancı güçlerin konsolosluk temsilcilerinin ipek teknolojisi transferindeki rolü abartılamaz. Transfer sürecinin her aşamasında, her dönemde ve milliyetlerine bakılmaksızın yer aldılar. Fransız teknolojisi ve Fransız vatandaşları, tebaası, transfer sürecine hakim oldu ve çoğu bölgede rakiplerini sahadan uzaklaştırdı. Bursa ve Lübnan'da kilit aktörlerdi ve neredeyse her yerde önemliydiler. Örneğin, Hereke'deki imparatorluk İpek fabrikasında hem Fransız yöneticiler hem de Fransız işçiler vardı. Ancak Selanik, Edirne ve çevresi gibi birçok Balkan bölgesinde, İtalyanlar sadece kısa ipliklerle ilgili ilk transferlerde değil, dönemin sonlarında da önemliydiler. 19. yüzyılın sonlarında, İtalyanlar bir dizi ipek fabrikasının sahibi, yöneticisi veya kurucusuydu. Bu durum kısmen, Alatini ailesi gibi bazı Selanikli Yahudi girişimcilerin İtalyan kökenleri ve ticari ağlarından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Ve son olarak, yüzyıl ilerledikçe, iplik fabrikalarının Avrupa mülkiyeti, çoğunlukla gayrimüslim olan Osmanlı tebaasının mülkiyetine dönüştü. 5. Sonuç Açıklamaları Sonuç olarak bazı açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun imalatta teknoloji transferi deneyimini anlamaya çalışırken, Japonya örneğine geri dönmek faydalı görünüyor. 1880'ler ve 1890'larda, yerel sermaye kaynaklarıyla finanse edilen yüzlerce yeni fabrikanın kurulmasıyla Japonya'nın sanayileşmesi patlama yaşadı. Sonraki yüzyılın ilk 10 yılında, hızla sanayileşen bu ülkenin askeri güçleri Çarlık kini yendi. Bu iki olay birlikte, büyük bir yeni sanayi ve siyasi gücün ortaya çıkışını müjdeledi. Böylece Japonya, Osmanlı İmparatorluğu'nun başarısız olduğu yerde başarılı oldu. Analistler bu nedenler için Japon tarihini incelediler ve etkileyici listeler derlediler. Ancak, tüm ayrıntılar bir araya getirildiğinde bile, gerçekten bir açıklamaya ulaştık mı? Muhtemelen hayır, tıpkı sanayi devriminin neden önce İngiltere'de gerçekleştiğini anlamadığımız gibi. Örneğin, Japonya'nın izolasyonunun ve bir ada ülkesi olma özelliğinin, çok güçlü bir grup kimliğinin gelişmesi ve dışarıdan gelen istilacılardan korunma için bir bağlam sağladığı fikrini ele alalım. Bu fikrin faydası, sonrasında. Yeni Zelanda'da doğal kaynakları bakımından Japon modelini takip etmeyen uzak bir adaydı. Öte yandan, coğrafya bir bakıma Japonlara yardımcı oldu, tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yakınlığının kendi teknoloji transfer sürecini şekillendirmede rol oynaması gibi. Her halükarda, Japonya'yı model olarak ele almak uygunsuz görünüyor. Çünkü 19. yüzyıldaki Avrupa dışı devletler arasında Japonya bir istisna, Osmanlı İmparatorluğu ise normdu. Japonya'nın başarısı ve Osmanlı'nın başarısızlığının analizinde, açıklamalar hem küresel hem de yerel faktörlerin özel karışımında aranmalıdır. Bu, teknoloji transferinin ve büyük fabrika mekanizasyonunun doğasını, hızını ve kapsamını belirledi. Dünya ekonomisi kısıtlamalar ve fırsatlar sağladı ve transfer sürecinin genel çerçevesini ve şeklini belirledi. Osmanlı ve Japon sistemlerinin dünya ekonomisinin bir parçası haline geldiği dönemde geçerli olan Uluslararası iş Bölümü, Büyük Fabrika Osmanlı İmparatorluğu'na yer açmayı engelledi, ancak Japonya'ya izin verdi. Bu görünürdeki totolojide, açıklama, her iki durumda da mevcut olan bir dizi benzersiz faktöre geri dönmelidir. Japon tarihçiyi Japonya'ya bırakarak, Osmanlı'nın imalat sektöründeki teknoloji transferiyle karşılaşmasını anlamamıza yardımcı olabilecek bazı özel durumlara bakalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllardır birçok Avrupa devletinin ölümcül düşmanı olması, siyasi ve askeri gücünü yeniden canlandırmaya yardımcı olabilecek teknoloji transferini geciktirmiş olabilir mi? 19. yüzyıl askeri teknolojisinin imparatorluğa akışı göz önüne alındığında bu pek olası görünmüyor. Dahası, Mısır'daki Muhammed Ali Paşa örneği, Orta Doğu hükümetlerinin istenen imalat teknolojisini elde etmek için Avrupa içi rekabetlerden yararlanabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, jeopolitik iki ucu keskin bir kılıçtı, Osmanlı İmparatorluğu'nun rekabetlerden yararlanmasına izin verirken, yakınlığı onu Avrupalı üreticiler için erken bir hedef haline getirmiştir. Sonuç olarak, Osmanlı'nın Avrupa ile olan jeopolitik ve tarihi ilişkisi muhtemelen teknoloji transferinin akışına karşı çalışmıştır. Osmanlı Devleti, koruyucu gümrük tarifelerine olan bağlılığı konusunda belirsizliğini korudu ve bunların yokluğu yerel sanayilere zarar verdi. Bu politika belirsizliğinin birkaç kaynağı vardı, bunlardan biri Osmanlı resmi makamlarının geçmişteki ekonomik uygulamalarıydı. Ancak başka bir kaynak daha vardı, Britanya. Britanya İmparatorluğu çağın en büyük gücüydü ve çağdaşlar, başarısının bir kısmının serbest ticaret politikalarında yattığını düşünüyorlardı. Modelin bizim bakış açımızdan ne kadar uygunsuz göründüğüne bakılmaksızın, birçok Osmanlı devlet adamı bu tür politikaları arzu edilen bir model olarak görüyordu. Her halükarda, koruyucu gümrük tarifelerine yönelik resmi ve utanmazca coşku, Avrupa'nın Osmanlı tüketicisine serbest erişim konusundaki ısrarı karşısında başarısızlığa uğrayacaktı. Burada, küresel ekonominin talepleri en önemli unsur gibi görünüyor. 19. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu giderek zayıflarken, Osmanlı devlet aygıtı nispeten daha güçlü hale geldi ve bu husus burada önem taşıyor. Bu devlet nasıl kurtarılabilir, sorunuyla karşı karşıya kalan elitler, Japonya'dakinin aksine, ekonomiye çok az odaklandılar ve daha çok kendilerini çoğaltmaya, yani, yeni bir modele göre, sivil ve askeri elitlerin genişlemesine yöneldiler. Batılılaşma ve merkezileşme politikalarının en önemli sonucu, daha önce de belirtildiği gibi, büyük ölçüde genişleyen bürokrat ve askeri subay sınıfları oldu. Bu kararın bilinçli mi? yani Osmanlıları ham tedarikçisi rolüne sokan İngiliz serbest ticaret modelini tercih ederek sanayi gelişimini göz ardı etme seçimi mi, yoksa, Gramsci'ye göre, hakim entelektüel atmosferin doğal bir sonucu mu olduğu belirsizliğini koruyor ve araştırılması gerekiyor. Ancak ödenen bedel biliniyor, kalkınma yerine Osmanlı ekonomik büyüme yolunu izlemek. Devlet fabrikalarının ekonomik kalkınmanın araçları olarak değil, yalnızca devlet ihtiyaçlarının tedarikçileri olarak tasarlandığı anlaşılıyor. Özel fonlarla kurulan diğer büyük fabrikalar ise iki gruba ayrılıyor, liman şehirlerinin ve İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılayanlar ve ihracat pazarına hizmet edenler, yün ve ipek iplikçiliği ve tütün işleme. Osmanlı tebaası, ipek iplikçiliği de dahil olmak üzere bu büyük fabrikaların kurulmasında ve işletilmesinde giderek daha aktif hale geldi ve daha sonraki dönemde sanayi yatırımlarının çoğunun kaynağının tüccar sermayesi olduğunu gördük. Ancak, hem yerli hem de yabancı sermayeli büyük fabrikalara teknoloji transferi, makine yapımı iplik ve sentetik boyalar gibi daha basit teknolojilerin yayılması karşısında önemini yitirdi. Bu teknolojilerin yayılması iki faktöre bağlıydı. Birincisi, ucuz olmaları ve az sermaye gerektirmeleri, sermaye kıtlığı çeken bir ekonomide avantajdı. İkincisi, yayılmaları Avrupa güçlerinin onayıyla gerçekleşti. Sonuçta, bu ürünler yabancı tüketiciler tarafından satın alınıyordu ve bu satın alımlar, daha sonraki Avrupa sanayi genişlemesini destekleyen sermaye fazlalıklarını yarattı. Son olarak, teknoloji transferinin incelenmesi, genel olarak Osmanlı imalat sanayisinin öyküsüne giriş yapmamızı sağlıyor. Burada sunulan örnekler büyük fabrikalar, ipek sanayisi ve basit teknolojiler aracılığıyla, bu öykünün muhteşem karmaşıklığını anlamaya başlıyoruz. Küresel ve yerel güçlerin sağladığı ortamda, Osmanlı üreticileri pazarlarını korumak ve yeni pazarlar yaratmak için mücadele ettiler. Bazı yerlerde başarısız oldular. Ankara Tiftik kumaş sanayisi ve Kayseri tüccarlarının tekstil imparatorluğu yok oldu. Ancak başka yerlerde ve sıklıkla başarılı oldular. Halep, Diyarbakır, Arapkir ve Buldan'daki kumaş üreticilerinin canlılığı, Osmanlı üreticilerinin iç pazarları hedeflemesinin bir sonucu olarak sanayi sektöründeki dinamizmi gösteriyor. Bursa'da ipek sanayisi, sadece dış talebi karşılamakla kalmayıp aynı zamanda Osmanlı tüketicilerini de giydirmek için sürekli olarak gelişti. Diğer ihracat örnekleri arasında İstanbul ve Kuzey Suriye'nin halı üreticileri veya nakışçıları sayılabilir, ancak asıl nokta oldukça açık görünüyor. Osmanlı üreticileri uyumlu, yaratıcı ve yenilikçiydiler.